집 갔을 때 Merhaba Kainat Bugün 16 Mart Çarşamba. Yıl 2016, ay 3, gün 76. Kasım 130. 1437 Hicri Cemaziye Lahir 7, 1432 Rumi Mart 3. İstanbul'un işgali 1920. Sırbistan'ın NATO bombardımanının başlaması. Günün tarihi 96 yıl önce bugün 16 Mart 1920'de İstanbul düşman istilasına uğramıştı. Müttefikler adına yapılan bu işgal sırasında Şehzadebaşı karakolu ansızın basılmış, içeride bulunan Türk askerleri şehit edilmişti ve Kurtuluş Savaşı'na sonuna kadar da bu mücadeleden vazgeçilmemişti. 18 yıl, önce, 18 yıl önce bugün ise 16 Mart 1998'de 91 yaşında Paris'te vefat eden ülkemizde halk biliminin kurucusu olan Pertevnaili Boratav'ın arşivi Tarih Vakfı önderliğinde Türkiye'ye getirilmişti.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 Herkes, açık radyobresi 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ikincisi bu. Ama canton bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. İlk parça olarak Işık Hoya, Honyane adlı şarkıyı çaldık. Noten bir emkürebane en söylüyordu. Endebele. ...diye bir bilinen bir müzik... ...Güney Afrika'dan geliyor... ...Kabilenin evet, Kabile müziği... ...Endebele Kabilesi'nin müziği evet... ...Güney Afrika'dan Zimbabwe... Botswana, ...Güney Afrika bu üç ülkenin... ...şimdi bugün üç sınır içinde bulunan... ...bu üç ayrı ülke kabul edilen... ...bölgede o sınırları... ...pek tanımayan bir... ...doğal hareket eden... ...Endebele Kabilesi'nin müziğini çaldık. Neden böyle yaptığımızı da Eduardo Galeano'ya dönelim bize o anlatsın Aynalar kitabından. Aynalar Eduardo Galeano Süleyman doğru. Sel yayıncılık. Boş kağıtların babası ya da isti izcil izcilerin. Atakan'ın Conan Doyle, Sir Unvan'ı aldı, Unvan aldı ve bunu şöyle komuza borçlu değildi. Yazarın soyluluk unvanı almasının sebebi emperyal davaya hizmet etmek için kaleme aldı propaganda eserlerdi. Kahramanlardan biri, Boy Scout'ların yaratıcısı olan Albay Baden Powell'dı. Onu, Afrikalı vahşilere karşı savaşırken tanımıştı. Onun keskin savaş değerlendirmesinde hep sportmence bir taraf vardı, diyor Sir Arthur. Başkalarının izini sürmekte ve kendi izlerini silmekte çok marifetli olan Baden Powell, Aslan, yaban domuzu, geyik, zulu, aşanti ve endebele avcılığı sporlarını çok başarılı bir biçimde yapmıştı. Güney Afrika'da endebele kabilesine karşı çok sert geçen çarpışmalarda bulunmuştu. Bu çarpışmalarda 209 zenci ve bir İngiliz öldü. Albay düşmanın alarm vermek için üflediği boynuzu hatıra olarak yanında götürdü. Ve... Kudu antilobuna ait olan bu spiral şeklindeki boynuz, boy scouts, çocuk izciler, gelenekleri içindeki yerini aldı ve sağlıklı yaşamı seven çocukların bir sembolüne dönüştü. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yıncı Evet tarihte bugüne de göz atalım. 1244'te bugün Orta Çağlar'da 200'den fazla Katar, Monsegür'ün düşmesinin üzerine diri diri yakılarak öldürülmüş. Bu da bir Ariyaj departmanında, Batı Fransa'da. Katarlara yapılan bu saldırılar Avrupa'nın ilk soykırma olarak değerlendiriliyor bazı tarihçiler tarafından. Evet Katarlar bir... Dini mezhep. Mezhep evet. Mezhep ve katolik kilisesi tarafından zındık kabul ediliyorlar. Münkir ve Monsegür kalesine şey yapılmışlar, sığınmışlar orada. Orta çağlarda oluyor 1243-44 yıllarında. Albengje diye adlandıran Albijans Albigeans diye pardon. Adlandırılan Haçlı Seferleri'nin de kurbanı oluyorlar. Bugün artık Monsegür kuşatması diye biliniyor ve 16 Mart 1244'te Katarlar uzun bir direnişten sonra teslim olmuşlar ve 220 kadarı ortada yakılan topluca bir ateşle piknik ateşi gibi yakılmışlar dağın dibinde ve çünkü vazgeçmeleri istenmiş hemen Katar'dıktan vazgeçin Katolikliği seçin, o zaman olur kurtulursunuz demişler, kabul etmemişler. Hatta bazıları 25 kadarı da Katar'ın konsolomantum perfekti diye nihai yeminini etmiş. Bu nihai yemininden sonraki tam bir konsolomantum, yani barışta olmuş galiba işte bir şekilde 25 kadar. Böyle bir facianın da yıl dönümünü anmış olduk. 1870'te de ilk Romeo Juliet fantezisinin uvertürü, Tchaikovsky tarafından ilk premieri yapılmış. 1983'te de İzmanin Radyo vericisi, son, Almanya'daki son tahta verici, ahşap verici de Yıkılmış. 1983'e kadar dayanmış ama. Evet. Değilce o da var. Bundan iki gün sonra da yani 18 Mart 1871'de de dünya tarihine Paris Komünü diye geçen olayın başlangıcı var. Geçecek. 18 Mart 1871'de yani bundan 145 yıl önce Parisliler Garnasyonel diye adlandırılan Ulusal muhafızların toplarını Ele geçirmeye çalışan Fransız ordularına direnmişler Ve çok tarihi bir Haftalar süren Ve sonunda da kanlı hafta Diye biten bir şeyde Silinip gitmişler Muazzam bir katliam da orada 1871'de celiyan etmişti İlk Sosyalist bir dönüşümde sayılıyor bugün polis devletine direnişim canlı direniş kültürü yani yok oldu ama canlı direniş kültürünün de bütün temellerini en önemli temellerini de bugüne kadar sürdüren bir Pers komünü olayımız var. şey yapalım. bunu eğer işler yolunda giderse bugün konuşma iki gün boyunca konuşmaya çalışacağız sizinle çünkü tam günle denk getiremiyoruz çünkü cuma cumaya geliyor ondan sonra da zaten bizim destek kampanyamız başlayacağı için bunu bugün E yayınlarının kurucularından sendikacı Mehmet Atay dostumuzla dinleyicimiz aynı zamanda biraz bu konuların önemli yayıncısı da aynı zamanda kendisiyle konuşmaya çalışacağız bugün. Evet şimdi bugünün haberlerine bakacak olursak gayet karanlık durumlar var. Öncelikle bir kere şeyden bahsedeyim en kötü haberden başlayalım. Ee, tamamen zehirlenmiş bir dünyanın haberi geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yeni bir açıklamada bir raporun üzerine e, iklim değişikliği, kirli su, kirli hava ve kimyasal atıklar ve bir de UV radyasyonu, ultraviyole morotisi ışınlarının radyasyonları sonunda Yılda on iki milyon alt yüz bin kişiden fazlasının öldüğünü hesaplamışlar. Yani şöyle de bakılabilir bu meseleye. Her gün meydana gelen bütün insanların ölümlerinin dörtte biri. Her dört insan ölümünden biri toksik bir dünyanın kurbanı olduğu için oluyor. Dörtte birlik bir şey. Bu çok büyük bir şey. Doktor Margaret Chan açıklamış, Hul, Dünya Sağlık Örgütü'nün genel direktörü Business Insider dergisinde yaptığı açıklamada insanlar, ülkeler, insanların yaşadığı, vatandaşlarının yaşadığı ve çalıştığı yeri sağlıklı hale getirmezlerse milyonlarca insan daha hastalanacak ve çok çok erken bir tarihte ölmelerinden yani beklenenden çok daha erken bir tarihte ömürlerini tamamlayacaklar demişler ve gerçekten şaşırtıcı bulunmuş özellikle de 5 yaşın altındaki çocukların oranı %26'ya ulaşıyor bütün çocuk ölümlerinin dünya çapındaki yani her yıl 1 milyon 700 bin çocuk sırf bu sebeple ölüyorlarmış. Ondan sonra da en çok etkilenenler 50 ile 75 yaş arasındaki insanlar, Onların da sayı yaklaşık 5 milyona varıyor sayısı Böyle bir durum bunu Daha sonra çevre programımızda Ve programlarımızda Konuşmaya devam edeceğiz ama Berbat bir raporla karşı karşıya Olduğumuz aşikar Ve biz de Türkiye'de dahil Bütün ülkelerde Çevreye kalkınma ve şirketlerin anormal kar hırsları yüzünden de durmadan yeni hafriyat yeni kirletme vesileleri bulunuyor. Yani bunun sonu yok sınır yok. Ama bir yerde dur denmesi zorunluluğu var yoksa çocuk çocuk kalmayacak ortada. Sadece şeyli alakalı değil şirketlerle alakalı değil aynı zamanda devlet kurumları da bu işin içindeler. E... Var, tabii e, Diyanet İşleri Başkanlığı şirket mi? Şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bodrum müftülüğü Orta Kent Yahşi beldesinin dünya cönüllü mavi bayraklı Kemil Beach koyuna hazineye ait araziye 30 milyon lira harcamayla İslami tanıtım ve bilgilendirme merkezi yapacakmış. 30 milyon lira harcayacakmış. Bunun için ne işe yarayacaklar? Şöyle olacak rehberler işliğinde gelen turist grupları cami ve ekleri arasından İslami el ve hat aynı zamanda musiki sanatı ile İslamiyet bilgisine dair her şeyin tam tanıtımı yapılacak olan şeye gireceklermiş, binaya gireceklermiş. Din çok hassas bir konu diyor, yazıyor e, Hürriyet gazetesinde konuşulan e, kişiler evet. isminin açıklanmasını istemeyen İstemiyor. bir müttet. Neden istemiyorlar acaba? Işte. Bu nedenle İslamiyet'i bilimsel, iyi, doğru ve düzgün bilgilerle tanıtmamız lazım. Bu projede bununla alakalı diyor. Bodrum'da 20 o pardon 30 milyon TL'lik dev tesis. Hadi iyisine yine iyisiniz turistler diyesi geliyor insan. Bir de gelmiyorlar ülkeye. Evet devlet şirketleri de ayrı. Bu, bu gibi kuruluşlar devlet kuruluşları daire ve bunun din adına yapılıyor olması da ayrıca insana ayrı bir hüzün veriyor doğrusu ama helaket kapıda hatta kapıyı iyice zorlamakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama bu konuda büyük bir e, henüz mücadele vurdum duymazların yani bir de olağanüstü bir gelişmiş olan tüketim ekonomisinin yerdiği korkunç yıkımı da hesaba katmak lazım. Şimdi ona tabii döneceğiz ama e, öncelikle şeye geçelim şimdi. Dünyanın durumunda, Türkiye'nin durumundan özellikle bahsedelim. Bu Türkiye günden günde karanlığa sürükleniyor diye bir menşet, bir menşetle vermiş Cumhuriyet gazetesi ışıklar sönerken diye bir yandan PKK'nın savaşı tırmandırmakta olduğu, Temel hedeflerinin Erdoğan olduğunu söyleyen Cemil Bay'ın bizi yenerse demokrasi isteyenleri mağlup edebilir şeklindeki konuşması İngiliz The Times gazetesine konuşmuş. Artık açık bir savaş ilanından bahsediyoruz tabi. Temel hedef Erdoğan ve AKP iktidarının çöküşü olduğunu belirtiyor. Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi devrilmedikçe Türkiye asla demokratik bir ülke olamaz diye konuşmuş. Kısa bir süre öncesine kadar Türk ordusuyla savaş sadece dağlardaydı, kasabalara ve kentlere de taştı. Artık her yerde olacak, gerilalarımıza verilecek her emir meşru olacaktır diye bir açıklama yaparak terörün ve savaşın yükseleceği bil bilgisini vermiş. Öte yandan da Bahçeli Davutoğlu ile görüşüp Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkan'ın sıkı yönetim dahil teröre karşı her türlü önlemin alınması önerisinde bulunmuş. İşbirliği halindeler iktidarla Bahçeli vatandaşla teröristin birbirinden ayrılması gerektiğini söylemiş. Terör artık tüm Türkiye satına yayıldı. Büyük şehirlerde oluşturulacak hassas bölgelerle terörle mücadele edilebileceğini belirtmiş. Ankara'yı da örnek olarak Hı. vermiş yani. İstanbul ve Ankara'yı Ankara'yı sadece olağanüstü hal kapsamı içerisinde alınmasını mı öneriyor. Evet. Bir fetiş haline geldi galiba. Belevet Bahçeli'nin gözünde olağanüstü hal durumu. Ankara'da sokaç açma yasakı ister mi yakın bir zaman içerisinde Devlet Bahçeli ne dersiniz? Hiç belli olmaz artık tam bir yani şehrinden çıkmış Kendisi görüşürüz. nasıl çıkacak dışarı peki? Hadi buradan oturduğu yerden Güneydoğu'ya olan hal istemek kolay da Ankara'da kendi yaşadığı yerde gör, yap isterse bunu kendisi nasıl çıkacak dışarı? Bir yolu bulunur değil mi? Bir yolu bulunur. Bulunur herhalde. Söz konusu evet. olan milletvekilleri ise bir yolu bulunur. Ama e, genel bir çok ağır bir havanın olduğu konusunda hiç şüphe yok. Bir günde dört şehit haberi de var. Diyarbakır Bağlar ve Mardin Nusaybin'den gelen haberler. iki polisin öldüğü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda iki polis şehit edildi diyor. Yarına Bakış gazetesinde. Ve Hakkari Şemdinli'de tankın mevzilenmesi sırasında bir kaza yaşanmış. Tank kazası. Çok. Tuhaf geliyor kulağa. Assubay Başçavuş Ömür da orada şehit olmuş. Yine Şemdinli'de Assubay Kıdemli Çavuş Nihat Topal'da intihar teşebbüsü sonucu tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetmiş yani. Bir intihar, bir kaza, tank kazası. İki de çatışmada ölüm. Sur'da da 17 okulun harabeye döndüğü bağlarında göç, göçmekte olduğu bağlar. Diyarbakır'daki Sur'da operasyonların sona ermesinin ardından... Bağlarında karıştı. <gülüyor> 350 bin nüfuslu ilçede gece boyu çatışmaların yaşandığı ve birçok aracın ateşe verilip polisle çatışma durumu olunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor. Binlerce kişi de göç etmeye başlamış, kimi akrabaların evine sığınmış, kimi de köylerine geri dönmüş deniyor. Bloklar konulmaya başlandı, beton bloklar ya da oradan konuşmak gerekirse duvarlar konulmaya başlandı Diyarbakır'ın içerisine. Hani bizim daha önce sınır boylarına çekildiği için neden diye sorduğumuz duvarlar bu sefer Diyarbakır'ın içerisine konuluyor. Diyarbakır Valiliği de Sur ilçesinin çevresine yerleştirilen beton bloklar hakkında yazılı bir açıklama yapmış. Valilik blokların geçici olarak yerleştirildiğini belirtmiş. Ee, operasyonların bir kısmına bittiğini, bir kısmına sürdüğünü söylemiş aynı zamanda. Çatışmaların tamamlanmasının mütakip e, blokların yerleştirildiği bölgelerden kaldırılacağını belirtmiş. Ama o zamana kadar duvar var. Evinize gitmek evet, isterseniz. Gerçek karşınızda. bir kaos ve duvarlardan oluşuyor. E, bu arada da Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir bildiri yayınladı. Üç partiden tek ses diye veriliyor bunu. E, mesela Hürriyet Gazetesi böyle vermiş bugünkü... Hükümetin sorumluluğu ve çözüm sürecinin sonlandırılmasını eleştirmediği gerekçesiyle de HDP, Halkların Demokratik Partisi, ortak bildiri imzalamamış. Ortak bildiri de terörün yapmaya çalıştığı halkta bezginlik, karamsarlık doğurmaktır. Soğukkanlı bir tavır, dikkatli bir dil ve üslubun önemini bu vesileyle vurgulamak isteriz demişler. Karmaşık ve sorunlu bir coğrafyanın parçası olan ülkemizde barışın tesisi bakımından ...herkese sorumluluk düşüyor demişler... ...fakat hiçbir şey söylemeden... ...bir bildiri yayınlamanın da... E, ...parlak bir örneği... ...olarak tarihe geçer diye düşünüyorum yani. En ufak bir şey... ...çözüm söylemeden... ...çözümün... ...eşiğinden bile geçmeyen bir bildiri bu. Evet, öte yandan da tabii şey var... ...e... Terörle mücadele yasasının değişmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör ve terörist tanımını yeniden yaparak ceza kanununu almalıyız demişti. Ve 1991'deki antidemokratik düzenlemelere gönderme yaptığı belirtiliyor. Emine Kaplan'ın haberinde var bu Cumhuriyet'te. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üç kez değiştirdiği terörle mücadele yasası, teröre destek verdiği belirlenen kurumların kapatılmasını kolaylaştırıp örgüt propagandası gerekçesiyle tutuklamaların da önünü açıyordu. Şimdi yeni bir tanım getirilmesi var ve ayrıca da buna ilaveten, efendim, Örgüt propagandası mı dediniz? Evet. Batman'da iki yıl önce yapılan Kobani protestosunda zafer işareti yaptığı tespit edilen Batman Üniversitesi öğrencisi CS hakkında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açılmış. Örgüt propagandası bu kadar basit. 2014 yılında düzenlenen... İki parmakla olabiliyor değil evet, mi? Evet. Kobane protestoları sırasında gözaltına alınmış CS. Kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelinin zafer işareti yaptığını belirt, belirtince CS hakkında kamu davası açılmış. Suç duyurusunun metninde şüphelinin eylem sırasında zafer işareti yaptığı içinde bulunduğu ortam itibariyle terör örgütünün propagandasını yaptığı kanaati oluştuğu ifadelerine yer verilmiş. Saat işaretle alakalı değil mi ama yani herhangi yani şey eylemle alakalı değil. Değil hayır. Işaret. Mesela Ve... iki parmağın yanına iki tane daha koysanız olmuyor olmuyor. Zafer işareti yaparken yanındaki iki parmağı da açtığınız zaman o zaman terör bir olmuyor. Bir tek işaret parmağını koyarsan da olmuyor. O, evet o da olmuyor. Ama belki. O IŞİD'in. Evet. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman olabilir. Ama dört oluyor. Bir oluyor. Daha iki alıyor. olmuyor. İki olmuyor. Zafer. O ikinci i̇ki. dünya Savaşı'ndan bildiğim kadarıyla. Evet. Victory. Victory. <gülüyor> Ve. Ama artık öyle değilmiş. Bir de dokunma kriteri başladı Dokun, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. Adalet ve Kalkınma Partisi HDP'den kimlerin dokunulmazlığının kaldırılacağı konusunda ta 1980 öncesinde darbe öncesi yürürlükte olan Cumhuriyet Senatosu iç düzüğünün 140. maddesindeki 4 kriteri e, uygulamayı planlıyormuş. Suç isnadının ciddiliği siyasi nedenlerle soruşturma yapılıp yapılmadığı suçun etkisi. Vekilin şeref ve onurunun korunması için dokunulmazlık kaldırılabilir hükmünü düzenliyormuş. Böyle de bir 80 öncesine de dönüş var. Işte. Ne olacak şimdi? Vekilin şeref ve haysiyetini korumak için dokunulmazlık kaldırılabilir denildiği zaman... ...bütün vekillerin mi dokunulmazlık kaldırılacak? İstenenlerin herhalde... Kaldırılmayanlar? Doğru. Haysiyeti korunmayacak mı? Onlar üç parmak. Üç parmak. Tek parmakta nedir yani? E, hukuk demişken... Tabii yani birazdan ona da geçeceğiz. Ee, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan 3 akademisyenin tutuklandığı haberi geldi gece. Ee, çatışmalı sürecin durdurulması için hazırlanan bildiriye imza atan Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmış. Bu hukukun varabileceği e, hukuksuzluğun daha doğrusu son nokta hukuk organları eliyle uygulanıyor kendi e, istekleriyle mahkemeye giden insanlara kaçma şüphesinin ortadan kalkmadığı gerekçesiyle tutukluyorlar görülmemiş bir şey durum yani hatta hakimlik bildirinin KCK eş Başkanı Besse Ozat'ın açıklamalarıyla paralellik gösterdiğini savunmuş hı <Gülüyor> hı Akademisyenlere gözaltı kararının gerekçesi olan basın toplantısı sorulmamış. Asıl gözaltı kararının gerekçesi yani inanılmaz bir durum. Akademisyenler arkadaşlarını destek için Adliye Kafeteryası'nda bulunuyorlar. Gençay Gürsoy'da Genç kafeteryadaki bilim insanları diye durumu... Tanımlamış desteğe giden bir İngiliz akademisyen de göz altına alınmış. Chris Stephens ya. Chris yani, Stephens e, Chris hoca İngiliz akademisyen olarak nitelendiriliyor da ben bildim bileri Bilgi Üniversitesi'nde evet. bilgisayar bilimlerinin başında e, ve Türkiye'deki doğrudan aktif siyasetin içerisinde yaşayan Türkiye'de yaşayan bir kişi. Gözaltına ne çıkmış çantasından? HDP'nin Nevroz Daveti'yi. Evet, Nevroz davetiyesi nedeniyle gözaltına alınmış. Meslektaşlarına destek için adliye gelen İngiliz akademisyen deniyor. Chris Stevenson çantasından Halkların Demokratik Partisi'nin Nevroz Daveti'si çıktığı için gözaltına alınmış. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik bölümünde görev yapıyor. İşte böyle. ...Twitter hesabından... ...bu gece gözaltındayım diye... ...şey yapmış... ...açıklama yapmış... E, ...bu... ...zafer işaretine örgüt propagandası... ...cezası dedin ya... ...Veysi Polat'ın haberine göre T24'ten... ...savcı beraat istemiş, hakim olmaz demiş... berat Biliyor muydum? Yok bu, bunu bu bilmiyoruz. Evet. E, bir de daha yani önce... Paralel savcı? Bilmiyorum... Savcı beraat istemiş hakim bir yıl ceza vermiş ve işaretiyle zafer işaretiyle örgüt propagandası yaptı diye bir de şey haberi vardı onu hatırlıyor musun sen Öcalan'ın kitapları verilmemişti kendisine Öcalan'a gönderilen hmm. sebebini biliyor musun? Hayır Öcalan... keyfi olduğunu düşünmüştüm. Hayır örgüt propagandası içerdiği için verilmemişti. Kendi kitapları mı? Evet. Ee, bu suça ortak olmayacağız bir bildiri imzalının 3 akademisyenin tutuklandığı nöbetçi 5. Suh Ceza Hakimliği tarafından ve tutuklama kararında akademisyenlerin 11 Ocak'taki bildiri tekrar okuyarak alenen terör propagandası yaptıkları ifade edildi ee, Bu e, Bese Hozat'ın açıklamalarıyla bu bildiri birbirine paralel diyor hakim ee, bir paralellik daha var Öte yandan şey de çok çok ilginç, yani bu kaçma şüphesinin bulunduğu gibi bir şeyden bahsediliyor. Doğrusu kendileri gittiği için nasıl kaçma şüphesi olduğunu yorumlamak ancak mahkemenin kendisine sormakla mümkün olabilir herhalde. Böyle bir şey. Evet. ...terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği... ...içinde olabilirler ama yani... E, ...avukatlarının yaptığı açıklamada da... E, ...avukat Meriç Eyüboğlu... ...bir linç kampanyası yürürlükteydi demiş... ...bu suça ortak olmayacağız... ...başlıklı bir direğe imza atan akademisyenlerden... ...Muzaffer Kaya, Esra Mungan ve Kıvanç Ersoy'un... ...tutuklanmasıyla ilgili... ...tutuklanmayla sona eren bu süreç... ...çok şaşırtıcı değil... Nitekim hukuki değil politik bir süreç ve karar demiş. Kendi iradeleriyle emniyete gidip ifade vermek üzere başvurdukları halde her üçü de üniversitede öğretim üyesi olduğu halde yerleri yurtları belli olan insanlar olduğu halde haklarında önce yakalama sonra tutuklama kararı verilmesini hukuki kriterlerle açıklamak mümkün değil demiş. Çok şey bir durum var yani nihayetinde çatışma ortamının sona ermesi barışın tesisi için ifade özgürlüklerini kullanarak kaleme aldıkları 2.300 akademisyen ve araştırmacı tarafından kolektif iradeyle oluşturulan bir metinden bahsediyoruz. Bugün yaşadığımız süreç o kadar hukuksuzdur ki avukatlar olarak verdiğimiz hukuki mücadelenin bir anlamı olup olmadığını sorgular halde izliyorlar gerçekten. Bir anlam boşluğu içinde düşmekte olduğumuz konusunda herhalde hiçbirimizin fazla şüphesi yok. Bu sebepte olsa gerek İstanbul'daki operasyonlarda avukatlar dahil 20 kişinin gözaltına alındığı haberi var. 16 ilçede 32 adresle eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Sabah saatlerinde aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış. Evet. Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Avcılar, Esenler, Kadıköy ve Sultan Gazi olmak üzere 16 ilçedeki e, 32 adrese eş zamanlı operasyon yazılmış. Radikal değer alan Habere göre operasyon kapsamında aralarında bir derneğin avukatlarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış. Evet. Ve İstanbul dışında 8 ilde de eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti ve bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı bildiriliyor. Çok fazla detay yok ama avukatlar da gözaltındaymış cadav böyle başlıyor söyleyeyim. Bu cadavanın ta kendisi böyle başlıyor. Böyle başlıyor artık. başlamasının ötesine geçilmiş durumda. 1930'ların başında Yahudilerin kamusal hayattan itilmesi ve çıkarılmasıyla alakalı olarak başlayan işte Nazilerin boykot kararı da ilk etkilediği alanlardan bir tanesi hukuk kesimi. Hukukçular, savcılar, hakimler Yahudi olanlar ki %10'dan büyük büyük kısmını yüzde %10'dan biraz daha üstünü Temsil ediyorlar hukuk sisteminde Almanya'daki zorla davalardan geri çektiriyorlar. E, Suikaste uğruyorlar, dayak yiyorlar, çeşitli baskılara maruz kalıyorlar ve ondan sonra hukuk alanından da çekilmek zorunda kalıyor. Evet, bütün ödeki, demokratik kurumların, yani, başlangıcında. kurumların zaten e, çökertilmesiyle çök demokrasinin ortadan kaldırılması çok bilinen bir yöntem ve en tipik örneği senin de sözünü ettiğin işte 1930'lar Almanya'sında itlerin duruma ele, el koyması. Cadabının Türkiye'deki bilançosu en az 30 akademisyeninde işten çıkarıldığını söyleyelim. Diken.com'dan bir haber. Ee, ve e, Kamu üniversitelerinden en az 9 be, işten çıkarma, 5 istifa, 464 soruşturma, 27 uzaklaştırma, 153 ceza soruşturması ve 33 gözaltı. Vakıf üniversitelerinde de en az 21 işten çıkarma, bir zorla emeklilik ve 43 idari soruşturma diye bir çok sayıda imzacıya hukuki temelden yoksun disiplin soruşturmaları açıldığı da belirtiliyor ve barış için akademisyenler İzmir ve Antalya'dan da barış için seslenmişler. Onu da belirtelim Bir de. Tersine gelişim var. İyi bir gelişim. Kolombiya Üniversitesi İfade Özgürlüğü Ödülü Türkiye'deki akademisyenlere Kolombiya Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü Profesör Doktor Yaman Akdeniz. Yardımcı Doçent Doktor Kerem Altıparmak ve Avukat Serkan Cengiz'e verilmiş. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Peki... Şimdi bir ara verelim. Sonradan da son katliamda ölenlerin ailelerinin son görevlerinde teröristlere ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de öfke saçan sesleri var. Biraz ondan da bahsetmemiz iyi olabilir. Açık Gazete Vishnu Orkestrası'ndan... ...Hope adlı parçayı çaldık... ...ve... ...Umut adlı bu parçayı... sonra devam ediyoruz... ...sözünü ettiğimiz bu... ...suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan... ...akademisyenlerin... ...hukuka... ...akademisyenlerin kaçma şüphesi... ...bulunduğu... ...gerekçesiyle hakime göre... ...tutuklama kararı veren hakime göre ifade vermeye kendileri giden akademisyenlerin kaçma şüphesi bulundukları gerekçesiyle tutuklanması hukukun sonu anlamına geliyor. Avukat Meriç Eyyuboğlu öyle söylemiş. Bu metin bırakın tutuklama kararını herhangi bir soruşturmaya dahi konu olamaz. Demokratik ülkelerde ne devleti ne hükümeti ne yönetenleri eleştirmek ne de barış istemek suç olabilir diyor. Bugün yaşadığımız süreç o denli hukuksuzdur ki avukatlar olarak verdiğimiz hukuki mücadelenin bir anlamı olup olmadığını sorgular haldeyiz diyor. Ki cadı daha içindeyiz, daha yeni başındayız. Demin bir de ilavede bulunayım, demin neden çaldığımızı Mahavishnu Orkestral'i de Amerikalı kemancı Jay Goodman'ın İçinde bulunduğu bir grup, caz füzyon grubu Mahavişne Orkestra'da yer alıyordu. Onun da doğum günü 1949'da bugün doğmuştu. Onun için çaldığımızı açıklayalım. Şimdi bu akademisyenlerle ilgili Gençay Gürsoy'un bir yazısı var. Kısaca ona da değinelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Kafeteryadaki bilim insanları diye barış ve fikir özgürlüğü taleplerinin yargılandığı bir süreci yaşıyoruz. 2000'in üzerinde imzalı barış talep eden bir metnin sorumlusu olarak 4 öğretim üyesi yargılanıyor. Yargılama boyunca yüzlerce öğretim üyesi yargılananların metnini okuyarak eğer bu talepler barış talebi suçsa biz de bu suçu işliyoruz ifadelerini kullanarak dayanışma gösterdiler. Türkiye ne yazık ki hukukun insan haklarının askıya alındığı bir dönem. Yaşıyor diyor Sabah dokuzdan beri adliyedeyiz diye Bu tutuklama kararı çıkmadan önce yazılıp Gönderilmiş tabi Beş buçuğa kadar dayanışma gösteren Yüzlerce öğretim üyesi buradaydı Beş buçukta adliye kapanınca Sadece ailelerden birer kişinin Baro odasında beklemelerine izin verildi Üç dört kişilik aile grubu Buradayız Geri kalanlar adliye civarındaki Kafeteryalarda kararı bekliyor Bu süre içinde Eşimi bir iki defa gördüm bütün yargılamadaki hoyratlığa rağmen arada kaçamak görüşme imkanı veriliyordu. Ondan istifade ederek üç arkadaşı da görme imkanımız oldu. Moralleri iyi ama tabi böyle bir muameleye maruz kalmış olmanın acılarını onlar kabul etmese de insan hissediyor. Dünden bir devam eden yorgunluk, uykusuzluk sürüyor. Karar ne olursa olsun biz onlarla onur duyuyoruz demiş bu tutuklama kararından önce. Esra Munga'nın eşi. Gençay Gürsoy. Bugün Adliye'deki büyük kafeteryanın neredeyse tamamı bilim insanlarıyla doluydu. Bu ülkenin bu beyinleri, bu potansiyeli, bu enerjiyi adliye kapılarında saatler boyu harcaması gerçekten yargılamanın kendisi kadar hüzün verici geliyor. Ama Türkiye'de öyle şeyler yaşanıyor ki insanların çocuklarının cesetlerini buzdolabında sakladığı bu ülkede bu çekilenlerin lafı bile edilemez. Bir taraftan da insan haklarının, demokratik kuralların, anayasanın askıya alındığı bu ülkede buna maruz kalan insanlara karşı büyük bir dayanışma gösteriliyor. Bütün bu tehditlere rağmen bu dayanışma sürüyor. Türkiye'nin geleceğe yönelik ümidini de bu genç insanlar temsil ediyor demiş yazısında. O Umut şarkısında parçasında biraz da onun için çaldık Mavişno orkestrasında. Evet. Şimdi şeye de dönelim birazcık. E, aileler Türkiye'nin dört bir yanında acı ve göz yeşi vardı diyor gazetelerde. Ankara'da katliamda evladını kaybeden babanın ya da dayının çirkin politikaların kurbanı sözü yüreklerdeki öfkeyi de dışa vurdu diyor gazetelerde. Çok yani Otülü Ozancı'nın annesi ve ablası gencecikti, suçsuzdu, koruyamadığınız çocuklarımızı diyerek yetkililere tepki göstermişler. Ankara saldırganının kimliği de resmi olarak açıklandı bu arada. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 13 Mart 2016 günü Ankara Atatürk Bulvarı üzerine hareket halindeki bomba yüklü bir araçla otobüs durağında bekleyen vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının denilmiş Aydınlatılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1992 doğumlu Kars Karızman nüfusuna kayıtlı Seher Çağla Demir olduğu, şahsın 2013 tarihinden itibaren bölücü terör örgütü PKK içinde yer aldığı ve daha sonra Suriye'ye geçtiği ve YPG terör örgütü içerisinde terör eğitimi aldığı tespit edilmiştir deniliyor. Ama ikinci kişi konusunda benim kafam hala karışık. Bir ikinci kişinin varlığından daha bahsediliyor değil mi? hatta bir üçüncü kişinin de gözcü olarak üçüncü evet. kişi galiba ama ikinci kişi arabanın içinde olduğu söylüyor evet, yani. o, hiç o konuda bir açıklık yok ama bence o polis seyfasına girecek ne vaktimiz ne de metodumuz var elimizde ben şeye devam edebiliriz. ama de, bir internet iki kişinin yapması biraz garip değil mi yani ara, araçlı, arabalı bir bombadan bahsediyorsunuz ve iki kişi yapıyor bunu ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey Hı. bakalım çıkardı mutlaka ee, ne oldu ortaya. Yani Ankara'daki son saldırıda yaşamını yitirenlerin cenaze töreninde ailelerin teröre tepki gösterdi. Hükümet istifas sloganı attı. <gülüyor> Terör kurbanlarından yedisi için Karşıyaka Mezarlı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ve e, törende gencecik evlatlarını toprağa veren annelerin birbirine sarılarak ağladığı haberleri var. İklimi Öngeli'nde haberlerini takip edelim Cumhuriyet'ten. Elvin Buğra Aslan'ın annesi benim oğlumun katili bir tane vampir, kana doymayan bir vampir diye isyan etmiş. Hamileyken trafik kazasında kaybettiği eşinin ardından kızını büyüten Destina... ...periperlağın annesi... ...katilsiniz, anaları ağlattınız... ...katilsiniz diyerek... ...kızının tabutuna sarılmış... ...cenazede bir de feryat... ...yükseliyor... ...bu... ...onun sesine de... ...şimdi biz kulak verelim... Çirkin politikaların kurbanı oldu bu çocuk... ...çirkin politikaların... ...bunu bilin... ...bunu herkes biliyor... Kimse söylemiyor. Kimse konuşmuyor. Ama bu çocuk buradaki diğer patlamadan öyle insanlar bu çirkin politikarın kurbanı oldu. Kurbanı oldu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Evet, bunu da Hayat TV'den YouTube'dan aldığımız bir sesti. Çok ağır geçiyor olay yani ve kendi, hükümetin gönderdiği çelengin de ters çevrildiği gibi sahnelerde yani Davutoğlu çelenginin ters çevrildiği gibi de ibareler var yani ortamın giderek ağırlaştığı konusunda herhalde hiçbirimizin tereddüdü yok ama Gençay Gürstoy'un söylediği gibi dayanışmanın toplumsal dayanışmanın ve umutlu insanların direnişinin de bir o kadar yükseldiği de söylenebilir. Ömer Laçinerle yapılmış bir söyleşi var, bir kim dergisinin kurucuları ve yazarları arasında yer alıyor Ömer Laçiner kendisiyle nokta dergisini yaptı, kapsamlı bir söyleşi de şey söylüyor. Geçen Haziran ayından sonra başlayan çatışmaların ardından PKK strateji değişikliğine gitti diyor. Dağ gerillaları yerini şehir ger gerillalarına bıraktı ve PKK'nın işinin daha da kolaylaştığına dikkat çekiyor ve devletin böyle bir çatışmaya hazır olmadığı görüşünü dile getirmiş. Kürtlerin 90'lı yıllarda bile kendini düşman olarak hissetmediğini söylemiş Ömer Laçiner. Artık ülkeden ayrılmayı düşünüyorlar demiş. Mesela PKK'nın ...strateji değişiminin örgütün... ...lojistik gücünü de artıracağını söylüyor. Gazze'de... ...nasıl tüneller açıldıysa... ...Suruç'ta, Nusaybin'de, Kamışlı'da... ...inşaat halinde olan en az 50 tünel var... ...diyor. Ve devlet olarak... ...bunu engellemesi mümkün değil... ...demiş. PKK... ...eğer ben çatışmayı sürdüreceğim... ...derse Filistinlilerin... ...İsrail'e karşı sürdürdüğünden... ...çok daha etkili sürdürebilir. Sadece Silopi'de... Devletin gaddarlığı yüzünden 500 çocuğun daha çıktığı söyleniyor. Ha bundan sonra dağda gerilla görmeyeceksiniz. O iş bitti diye de konuşmuş. Nokta dergisinden Fatih Vural'ın sorularını yanıtlamış. Erdoğan tarzı bir başkanlığın diktatörlük olacağını e, söylüyor. Yani e, şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela ele almış. Yani Erdoğan'ın e, kuvvetlerin uyumu diktatörlük kurmak demektir diyor başkanlık muğlak ama 100-150 yıllık merkeziyetçinin olduğu bir ülkede Amerika'da başkanlık sistemi var demek bir demagojidir diyor Cumhuriyet başkanlık sistemi tartışmalarında muhalif anlamda Cumhuriyet Halk Partisi mi yoksa HDP'yi halkların demokratik partisini mi etkin görüyorsunuz sorusuna da laçiner şey demiş Cumhuriyet Halk Partisi en kuvvetli olduğu Trakya'da Batı Ege'de bile %35-40'a karşı %45'lik bir zafer kazanabiliyor HDP ise kendi bölgesinde yüzde yetmiş beşlere kadar oyunu çıkarabilen bir parti. Dolayısıyla HDP biz başkanlık sistemini burada, diğer bölgelerdeki gibi işlettirmeyiz diyebilir. O toplumsal destekle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir gücü yok. Sayısal olarak fazlaysa da bölgesel hakimiyeti yok diyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki durum nedir sorusuna da sosyal demokrat olmayı göze alamadı diyor ki eğilim var içinde birincisi ulusalcı solculuk o rafine milliyetçiliğe kaydığı anda bir beyaz Türk partisi olur en fazla da yüzde on oy alır ikinci şıksa sosyal demokratlık bunun da sosyolojik bir temeli yok çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçi bir tabanı yok seksenlerin ortalarından beri sosyal demokrat kimliğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne giydirmeye çalışsalarda da oturmuyor demiş yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunlarını göz önünde tutarak radikal bir karar alabilirdi diyor. Nasıl bir radikal karardı? Şöyle açıklamış. Sosyal Demokrat Parti diyorsunuz, Kürt meselesinde ağzınızı açmıyorsunuz. Dünyanın her yerinde sol partiler o ülkedeki azınlıkların hakları elinden alınmışların yanındadır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi partisindeki ulusalcıları kaybetmemek için bir türlü Sosyal Demokrat Parti olamıyor. Ecevit ortanın solu hareketini başlattığı zaman yüzde yirmi beşlere kadar düşmüş olan Halk Partisi'nin oyunu yüzde kırk ikiye taşıdı. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun ne gücü ne de isteği var bunu yapacak diyor. HDP bu yoldaki yolda devam edebilseydi bir sonraki seçimde yüzde yirmileri görebilirdi. Bir sonraki seçimde HDP'ye oy verebilirim diyenlerin oy oranı yüzde otuzları geçmişti diyor. Neden devamını getiremediği sorusuna da 7 Haziran'dan sonra sadece AKP ve Erdoğan'ın değil MHP'nin de bütün okları HDP'ye çevrildi. Büyük bir kin ve ırkçılıkla üstüne gittiler. HDP bunu tek başına kaldırabilirdi ama o sırada devreye PKK girdi diyor. Eğer PKK'nın ateşkes bozulmuştur silahlı mücadeleyi başlatıyorum kararı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu savaş politikasını zor işletirdi diyor. Hazirandan önce Diyadin'de provokasyon denendi. Diyarbakır'ın göbeğinde bomba atıldı. HDP binalarına saldırıldı. HDP bütün bunlara rağmen aklı selimle davrandı. Aynı şekilde sakin kalan PKK'nın üstelik de HDP o kadar oy almışken savaşı başlatması denklemi bozdu diyor. Peki PKK neden böyle bir karar aldı sorusuna da şunu söylüyor. Biri Kürt milliyetçiliği iki büyük damarı öbürü de sosyalist düşünce. Başta Öcalan olmak üzere yönetici kadroda her ikisi de var. Yani ta 1990'ların başında Kürt sorunu aslen bir Orta Doğu sorunudur. Türkiye'de bu sorunu böyle algılamalıdır diye defalarca yazdık. Nitekim yıllar sonra da haklı da çıktım diyor. İlk kurulduğunda da adı dört parçacılardı diyor PKK'nın. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Ulusalcı bir söylemdi. Kürtler burada sömürgedir. Demokratik konfederasyonlar. Konfederalizm tezi tutarsızlıkla yüklü olsa da Öcalan'ın milli devletin çözümü olmayacağına dair önemliydi. Ama bunu bölgenin diğer halklarına ve devletlerine kabul ettirmek kolay değil. He birinci muhatap ulus devlet olan Türkiye ise. Peki ne değişti sorusuna da Kobane'de Rojava'da Kürt hareketinin IŞİD belasına karşı kazandığı büyük prestij Kürtler arasındaki birliğin sağlanabileceğine dair bir havanın oluşması. Kürtlerin Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki en güçlü hareket haline gelmesi PKK'yı bir Kürt ulus devletini zorlama noktasına getirmiş olabilir diyor. Dolayısıyla PKK'nın bu hesabı ile AKP'nin HDP'yi nasıl ketemperiye getiririz hesabı çakıştı. Benim zımni anlaşma diye bir yazı yazmıştı. Aralarında zımni anlaşma var diye. AKP evet. ile PKK arasında o dediğim budur diyor. Kürtler yani 90'larda bile kendini düşman olarak hissetmedi ama şimdi öyle değil diyor. Yani tahminim olayların başladığı günlerde insanlar bu olaylar da nereden çıktı diye baktığı yönünde. Polise, askere karşı yapılan bir saldırıya devletin karşılık vermesi kaçınılmaz. Fakat devlet tahminin kat pekat üstünde gaddarlık ve şiddetle gitti olayların üstüne bir süre sonra da insanlar... Tamam PKK hata yapıyor ama bu devletin yaptığı nedir diye düşünmeye başladı ve ağırlık merkezi değişti. Ordu tank ve top düşmana karşı kullanılır. Her gün bunları kullanıp üzerlerinden savaş uçağı uçurduğunuz bir halka kendisini düşman gibi hissettirirsiniz. Kürtler de şu anda böyle hissediyor. Kendini düşman olarak hissetme duygusu 90'larda bile olmadı. Yani şu anda Anadolu'nun birçok yerinde gettolar halinde yaşıyorlar, Kürt arkadaş edinemiyorlar, bakın bu kopmadır demiş. Varoş mahallelerinde yaşayıp da üniversiteye dahi gidemeyen Kürt gençlerinin kızgınlığı çok daha artmış durumda. Surda çarpışıp ölenlerin yüzde sekseni de bu çocuklar. Ölmemek için de yeni yöntemler buluyorlar. Mesela, diye sormuşlar noktadan, Irak, Kürdistan' ile Türkiye arasındaki bağlantı iki yoldan gider. Birincisi Zaho üzerinden düz bir yoldan, ikincisi de Hakkari üzerinden bıçak sırtı gibi yükselen dağlardan. Diyelim ki Nusaybin'deki Kürtlere yardım lazım. 150 bin nüfuslu Nusaybin'in karşısında 1 milyon nüfuslu kamışlı var. Ses mesafesi. Bunları ayıran bir tane tel örgü var. Gazze'de nasıl tüneller açıldıysa. Suruç'ta, Nusaybin'de kamışlıda inşaat halinde olan en az 50 tünel var diyor. Laçiner önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Devlet olarak bunu engellemek mümkün değil. 100 kilometrelik açık bir sınır o tünellerden başta insanlar olarak olmak üzere malzemeler geçecek. Bu ayrıca da şey olacak diyor. Iı, tasarruf da sağlayacak diyor. ...yüzde yetmiş oranında düşürür... ...şehir savaşı bütün masrafları... ...yüzde yetmiş oranında düşürür diyor... ...kimin masrafını? Gerillanın masrafını... Evet. ...yani şehir gari gerillaları olacak... ...o kadar fazla eğitim almalarına da... ...gerek yok... ...şehir İyi. gerilası demek aynı zamanda... ...şehrin içerisindeki sivillerin de taraf olması demek savaşta evet. değil mi? ...onu söylüyor zaten evet. açıkça... ...artık bu, bu aşamaya geldi diyor... Ve Ömer eski kariyerini de düşünecek olursak daha dikkatle değerlendirmek kendisi eski bir subaydı. Evet. Yani bu konuları daha iyi bilir diye düşünüyoruz. Düşünüyorum ben şahsen. İyi atış yapmak, nokta hedefi vurmak, iyi kaçmak, iyi bomba hazırlamak. Kriterleri bu. Dağdaki gerilla bunlara ilaveten hayatta kalabilmek için birçok yöntemi de bilmek zorundaydı. Daha yiyecek malzeme götürmek için, büyük bir lojistik seferberlik içinde olmanız gerekir. Şehir savaşı bütün masrafları yüzde yetmiş oranında düşürür. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve devleti ve ordusu böyle bir savaşa hazır değil diyor. Böyle ve, bir savaşa hazır olabilecek bir ülke de yok bana kalırsa var mıdır? Bir gerilla savaşına kenti içerisinde gerçekleşecek olan bir gerilla savaşına hazırlıklı olabilecek bir ülke var mı? İsrail belki örnek gösterebiliriz. Ama İsrail de etrafa çektiği duvarlarla beraber kendilerini koruma kapsamını almaya çalışıyor evet. işte. İşte burada tabii evet çok zor yani Sri Lanka'dan filan örnekler... Sri Lanka'daki bakın. örneğe baktığın zaman da topyekun herkesi imha ettiler, ettiler. tam ilgelilerinin evet. içerisindeki. Şimdi diyor ki yani Kürtler son yaşadıklarından sonra HDP'lilerin hapse atılması ya da HDP'nin kapatılması gibi ihtimaller geçti mi? Geçti artık diyor Laçiner. Asıl mesele Ankara'dakilerin bunu anlamasıdır. Aklı başında hiç kimse sivil siyaset alanını kapatamaz. 16 senede 40 bin insan ölmüş... Son 6 ay içinde ölen insan sayısı 1500'ü geçti. Yani ayda 250, günde 8, 3 saatte bir ölüden bahsediyoruz aslında. Ben yaptım bu hesabı. Önümüz yaz asıl çatışmaların olacağı zamanlar başlıyor. Gelecek sene bu sayı 5000'i de geçebilir. 20 senede böyle devam edeceğini varsayın 100.000 gibi inanılmaz bir sayı çıkar ortaya. Şimdi böyle olamaz diyor. Ayrılık düşüncesi de bir şey yapıyor. Ağır basmakta diyor. Ve cemaatin uzun bir ayrıntılı bir söyleşi cemaatle AKP arasındaki rekabetin ne kadar nasıl bir köklerine indiğini ayrıntılarıyla veriyor. Ve sonunda da AKP iktidardan düştüğü anda her şey biter diyor. AKP'nin iktidardan düştüğü biteceğine inanıyorum diyor. Her şeyden kasıt nedir efendim? O... Yani şey kalmaz diyor. Çatışma durumları mı? Yani şunu söylüyor, AKP seçimlerden ne kadar büyük oyla çıkarsa çıksın tatmin olmuyor. Etraflarında başka bir yol deneyelim diyen insan da kalmadı. Hain lafını bu kadar sık kullanmalarının sebebi de o. Bu sebeple AKP iktidardan düştüğü an parti olarak biter. Ya parti olarak, kendi parti içerisinde. Olarak. Kendi, kendi içerisinde olarak evet, evet. biter demiş. Çok ayrıntılı bir söyleşi. Hem noktadan izlemek hem de T24'ten ben aldım. İnternet sitesinde mevcut. internet sitesinde mevcut. Bakabilirsiniz oldukça ayrıntılı bir tahlil getirmiş. Evet şimdi bir ara verelim. Cengiz Aktar'la konuşacağız birazdan. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet, hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey. Can sana da. Evet. Nereden başlayalım? E, bu terörle mücadele takriri, tak takriri sükun. sükun. Sen ona dikkat çekiyordun, üzerinden biraz gitmek. Oradan da. başlayalım tabii. Işte, dolayısıyla e, dünkü e, kaçma ihtimali e, dolayısıyla tutuklama e, kararı dün geceki karardan başlayalım. Evet, ee, üç e, hoca tutuklandı dün akşam Boğaz içinden Esra Mungan, e, Mimar Sinan'dan Kıvanç Ersoy ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Muzaffer Kaya, Muzaffer atılmıştı zaten. Ee, bir de Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden o da atılmıştı. Meral Camcı var ama e, o yurt dışında olduğu için e, şimdilik başına bir şey gelmedi. Bu 10 Mart'taki basın açıklaması sonrası başlayan bir süreç ee, ve başta dediğim gibi yani tutuksuz yargılanmıyorlar ee, ve niye tehlikesi var kaçma tehlikeleri var. Evet kendileri bizzat test. Biri bir burun sürtme operasyonu evet. öyle gözüküyor yani aynı Can Dündar'a ve Erdem Gül'e yapıldığı gibi bir sindirme çünkü yani bu birebir şeyle alakalı değil tabii 10 Ocak'taki basın bildiri, bildiriyle alak, birebir alakalı değil en azından bu 10 Mart'takiyle alakalı deniyor ama tabi işin özü 10 Mart'taki o 1128 ve ondan sonra sayı 2300'e çıktı akademisyenin bu barış çağrısı meselesi Şimdi şöyle bir temel sorun var. Ee, e, hukukçular şimdilik böyle bir suç yok diyor. Yani bu bir düşünce suçu çünkü. Yani düşünceyi açıklama e, suçu. Ee, önemli çünkü e, önümüzdeki dönemde herhalde yani şu tıp bayramından itibaren e, dündü evvelsi gündü yani bir, önceki günü yani, dün de tıp bayramı ama ayın 14'ünde Cumhurbaşkanı bir e, buluşma yaptı doktorlar buluşması ve orada e, işin adını koydu yani terörün tanımının değişmesi gerekiyor dedim ve halen söylüyorum e, bugün e, Star gazetesinin manşetini e, okuyorum e, teröre yeni tarif iki nokta silahsız terörist evet Son derece evet. önemli bu. Nuh, evet. nuh, bu e, altında da şu yazıyor. Hükümet terörle mücadelede zafiyetleri ortadan kaldıracak, kaldırarak güvenlik güçlerinin elini güçlendirecek düzenlemeler için harekete geçti. Terör propagandası artık cezasız kalmayacak. Evet yani bugüne evet. kadar terör propagandasının cezasız kalmış olduğu yazıyor evet. Nuh Albayrak imzalı bir haber bu. Evet. Benşet haberi. Evet. Bu, bu, bu meali de aslında yani bir, bir tersten okursak iktidara karşı olan herkes terörist demek bu yani. Ee, çünkü e, Türkiye'deki terör tanımının kapsamı o kadar geniş ki e, yani görüyoruz zaten onu. Dolayısıyla burada yani kaşının altında gözün var. E, gözü olan herkes neredeyse. Evet, e, peki küçük bir parantez açayım izninle hemen oradan devam ediyorum. El, eline tı silah alarak terör eylemi gerçekleştirenlerin dışında tabii, tabii, kö köşe ama... yazılarıyla ve haberlerle terör örgütüne destek veren, hı hı. sosyal medyada propagandasını yapan ve her türlü lojistik sağlayanlara verilecek cezalar kanunda açıkça yer alacak diyor haberde. Şimdi zaten. Bu yeni değil. Ee, oradan devam edelim. Ee, bu yeni değil. Ee, yani bu 2005'te e, gündeme gelmişti. E, o zaman da tabii işler e, yani karıştı. Hoş AB süreci vardı. O yüzden e, geri çekildi. Bu silahsız terör örgütü ve bireysel terör e, tanımlamaları. Bu e, öyle Mücadele Kanunu'na dahil edilmek istenen e, e, 1-2-3 madde e, galiba. Ondan sonra çekildi. E, yani çok e, kabaca herkesin anlayacağı şekilde söylemek gerekirse düşünce suçu bu artık. Yani bu, bu öyle bir şey vardı. Böyle bir girişim, böyle bir teşebbüs vardı. Fakat bir yere varmadı. Çünkü o zaman AB işleri nispeten iyi gidiyordu. Yani AB çıpasının ne kadar önemli olduğunu da burada bir kez vurgulamak gerekiyor ve evet. e, geri çekilmişti. Şimdi e, o dönem e, onunla ilgili bilgi var e, basında bulmak mümkün. Hiçbir örgütsel bağlantısı olmayan şahıslar da bireysel davranış ve faaliyetlerinden ötürü terör suçlusu olarak yargılanabilecek. Yani bu, bunun özü bu. Hı. Bir daha bir daha tekrar evet, edebilir miyiz? Yani bir tut... örgütsel bağlantısı olmayan şahıslar da bireysel davranış ve faaliyetlerinden ötürü terör suçlusu olarak yargılanabilecek bu şey açıklaması tabii işin ama bu e, ikinci madde e, önemli. E, terör e, örgütüne mensup olmasa dahi e, uzun bir amaçlar sil silsilesi sayılıyor. Bu doğrultuda suç işleyenlerde terör suçlusu sayılır diyor. Yalnız buradaki eksik olan ve yani bugün aslında yani dün akşamki tutuklamada da tabii eksik olan. Yani böyle bir suç yok dedim ya demin. Böyle bir düşünce suçu olmadığı gibi bir de bu yapılmak istenen düzenlemenin yani Cumhurbaşkanı'nın düğmeye basarak yani terörün tanımı değişmeli diyerek düzenlenen verdiği işaretin e, geleceği yer e, şiddet e, cebir ve baskı e, işlenmesine ilişkin yöntem şartı geliyor olmadığı e, olmayacağı bu çok önemli yani e, sadece düşünceni açıklayacaksın ve bu senin tutuklanman için yeterli olacak. Yani çünkü o e, 2005 yılında getirilen ve sonra çekilen değişiklikte e, suçun cebir şiddet ve baskıyla işlenmesine ilişkin yöntem şartı yok. E, sadece düşünce, ticari ya da sosyal faaliyet sebebiyle bazı örgütlerin amaçlarıyla da benzerlik kurularak e, bir cezai süreç başlatıyor idi. Şimdi muhtemelen bu geliyor yani tekrar hazır zaten yani o madde geri çekilmişti e, o üç madde geri çekilmişti ve şimdi geliyor yani hem düşünce suçu he, yani hem e, baskı şiddete cebire e, tahsil edilmemiş bir düşünce suçu yani sadece pür düşünce suçu yani. Evet bütün düşünce suçu geliyor bu çok tabii yani düşünüyorum yani demin de sözünü ettiğim bir tek noktayı söyleyeyim yani sırf bireysel davranışlar diye tanımı da verilmeyen bir şey kaşın gözün oynuyorsa bile olabilir yani Cengiz Bey aynı haberin içerisinde uluslararası hukuk, uluslararası hukuk çerçevesinde terörizm terör ve terörist nedir bundan açılım Açılımını tanımı yapılacak deniliyor Bu ne demek oluyor yani uluslararası bir bağlamda Nasıl karşılaştırma yapılabilir bu konuyla alakalı yani Şimdi burada hükümetin ikide bir de söylediği Bir şey var şimdi birincisi Her devlet kendini savunmak Durumundadır vatandaşını Savunmak durumundadır falan tam bunu biliyoruz İkincisi Yani bu güvenlik özgürlük Dengesi malum öz, Güvenlik lehine ee, bozuldu çoktan bozuldu yani şimdi bu bu o süreçteyiz zaten yani bu şimdi gelecek olan yasa değişikliği veya ilave maddeler onunla ala alakalı ama e, tabi bu arada bir parantez açalım yani güvenlik de kalmadı bu arada <gülüyor> Yani özgürlük özgürlük hiç kalmadı güvenlik de kalmadı yani neden olduğunda da biliyoruz görüyoruz yaşıyoruz yani değil mi? Hı. Şimdi bu terör tanımı meselesi çok önemli ve geçen hafta uzun uzadıya işlediğimiz ondan sonra benim cumhuriyete verdiğim röportajda da aynı şeyi konuştuk. Bu vize meselesiyle alakalı. Terör tanımında bir e, tanımıyla alakalı bir koşul var biliyorsunuz 72 koşul zaten bu Avrupa Birliği ve ahim standartlarına göre terör e, tanımını yeniden yaptığı e, canın söylediği e, e, yani o, o yani hükümet bunu o e, muğlaklık ve kendini koruma ve e, insan haklarının istisnai durumlarda askıya alınabileceği mantığı üzerinden gidiyor. Ve zaten kim çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz dese biz kendimizi koruyoruz. O, o terör var ve dolayısıyla özgürlükler aynı sizde olduğu gibi Avrupa'da olduğu gibi askıya alınabilir diyor. şimdi. Burada tabi çok ciddi bir mantık oyunu bir Münazara var yani bir e, d, d, d, yani anlaşılmamış bir şey var ama şu, o da şu terörün tanımı çok geniş. Hı hı. Yani hangi terör hı hı. Yani, ne, ne diyorum? Gelecek olan düzenlemede e, bu 2005'te e, getirilip sonra çekilen düzenlemede e, cebir baskı ve şiddet elemanı yok düşüncenin içinde yani düşünce suçunun içinde ona o dahi e, yani onsuz dahi dü, dü, düşünce suçu demin dediğimiz gibi yani pür dü, düşünce suçu üzerinden e, o bağlantıları bularak o terör tanımının e, muğlaklığını ve e, yani içine ne koysan alıca, alabilirliğini e, kullanarak e, bir e, yeni bir dönem yeni bir e, e, toplumsal mutabakat diyelim adını hadi ee, takrir-i sükün diyorum ben biliyor takrir-i sükun bir şeyse evet e, neydi takrir-i sükünun da takrir-i sükun evet. huzur, huzur huzur demek yani huzur huzurla alakalı 1925 Şeyh Said isyanı sonrası hükümete olağanüstü e, yetkiler veren e, ve e, basını falan san, baştan aşağı sansürleyen e, yani o iki tane yasa var orada biri takdir-i sükun öbürü şark-i planı bununla ba bağlantılı olarak e, yürüyen e, bir e, e, bir dönem o Bin huzur de, ve işte, iktidar iktidar işte. mahkemeleri var tabii yani. sonra ardından falan huzuru istikrara ee, yani kavuşturur yani. işte, evet de, de. bir de demin ki konuda dünden beri de zaten e, konuşup duruyoruz yani ilk bu terör kelimesinin tanımının binlerce ayrı yorum olduğu Herkese göre değişti meselesi. Daha işte 227 yıldır neredeyse 1789'da terör rejimi dönüyor. <Bu> unutuluyor. <gülüyor> Fransız'ın şehidir tabii yavrusudur. Evet, devrimi korumak için o zaman. <gülüyor> e tabii yani bir tabii aynen öyle. Evet. Devrimi aynen. korumak yani için çıkarılmış. Terör yani ilk çıkışı e, yani devrimcilerin terörüdür. Evet, devrimci terör tanımı orada geliyor. Evet. Robespierre arkadaşlar. Yani 1789, yani 1792, 1792. Kamu Selameti Komitesi Finlandiştte, evet. Evet, evet, salıpublic, aynen öyle. Şimdi bu meseleyle ilgili tesadüf tabii önemli ama tesadüf mü değil mi bilmiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin yani Türkiye'den milletvekillerinin de içinde bulunduğu e, AKP-M'nin e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin meclisinin talebi üzerine Venedik Komisyonu'nun e, e, bir mütalası yayınlandı dün. E, bu e, Türkiye'deki bu 3 e, yani TCK'daki 3 maddeyle alakalı 216 299, 301 ve 314. Bu 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama. 301 malum Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Diğeri silahlı örgütlerle alakalı 314. madde ve tabi meşhur 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret. Şimdi Benedik Komisyonu mütalasında şunu söylüyor bir kere bu 216, 301 ve 314 ile ilgili bunları diyor ya kaldır ya da yeniden yaz diyor çünkü ifade özgürlüğünü gözeten bir okuma yapmış ve bu, bu üç maddenin de ifade özgürlüğünü hacamat ettiğini söylüyor. Yani, hep aynı nedenlerden Venedik ama yani. Komisyonu yani, nedir Cengiz? Evet. Venedik ben, Komisyonu'nu da dinleyenler için bir e, Venedik tanımlarsan. Venedik Komisyonu e, önemli bir kurumdur. Bin, 1989 sonrasında Avrupa Konseyi içerisinde kuruldu. E, amacı da e, hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini yani belki Çeklerin dışında ee, demokratikleştirmek amacıyla onlara yeni bir hukuk anlayışı e, taşımak amacıyla kurulmuş e, istişari e, yani ömürler veren yani bir, çağrıldığında e, gelip mütalaa veren e, bir e, komisyon Türkiye'de dahil buna Ergun Hoca Ergun Özbud'un e, Türkiye'yi orada temsil eder yalnız e, bu bir kurum haline geldi artık yani bir e, uluslararası bir tavsiye kurumu haline geldi. Avrupa Konseyi'nin 48 üyesinin dışına da çıktı. Başka ülkeler de yani mesela Latin Amerika'dan ülkeler dahi artık Venedik Komisyonu'ndan akıl ve tecrübe talep ediyor. Evet, bu evrensel hukuk normlarının egemen olması için kurulmuş bir uluslararası kurum. Türkiye ilk bir 89 sonrasında bu Venedik Komisyonu'na hiç yüz vermemişti. Biz zaten batılıyız canım, demokratız demişti. <gülüyor> Ama ne kadar e, olduğumuz e, şimdi iyice ortaya çıkıyor. Şimdi bu üç maddeyle ilgili 216, 301 ve 314 basında var. Bunu okumak, yani meraklısı okuyabilir, önemli. E, diğer e, madde de, yani 299 meşhur e, Cumhurbaşkanı'na hakaret bu e, maddeyi kaldır diyor. Yani böyle bir madde e, yok. E, Avrupa'da Böledi bir iki komşu. ülkede var o da katiyen uygulanmıyor. Uygulanmaya kalktığında da uygulayan ülke ceza görüyor diye Fransa'yı e, örnek vermiş. Birisi Sarkozy'ya hakaret etmiş ondan sonra adam da gitmiş mahkemeye Strasbourg'a yani. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kazanmış davayı Fransa'ya karşı. Şimdi bu böyle bir yasaya gerek yok diyor. Gerekçesi, böyle bir maddeye gerek yok diyor. Gerekçesi de çok açık. Çünkü medeni kanun zaten koruyor diyor. Yani bir düzel kişi olarak Cumhurbaşkanı'nı hakaretten diyor. Evet. Özel bir maddeye ihtiyaç yok zaten diyor. Bu önemli. Bu Venedik Komisyonu'nun dün yayınlanan raporu... Türkçeye çevirmişler ortada var. Şimdi bir diğer meselelerle alakalı da bir bir gözlemde bulunayım. Yani bu terörün canın adını ettiği az önce terörün tanımının değiştirilmesiyle alakalı o 72. madde e, hayati bir madde yani o bu vize muafiyeti e, için getirilen yani hiç teknik bir madde değil yani vi, pasaportlarla falan alakalı değil ama e, oraya e, dahil edilmiş ve e, yani neden vize muafiyetinin çok zor e, olduğunu anlamak için sanırım hele bu son gelişmeler e, ışığında çok manidar yani 72. madde vize ile ilgili ama terör tanımını değiştir diyen Avrupa Birliği ve ahim normlarını uyarla diyen Madde evet yani nasıl bir gelecek görüldüğü de çok nereye doğru oldu olduğunu... çok açık evet yani nereye doğru çok açık yani çok açık net yani herhalde yani çok ciddi bir ifade özgürlüğüne ciddi bir ket vurulacak herhalde. Önümüzdeki günlerde çok hızlı yürür bu zaten öyle gözüküyor yani. Evet ve terör gibi yani zaten düşman yaratılarak bütün tarihte örnekleri görüldüğü gibi Aha. bir biz ve onlar teröristler gibi bir ayrım gözetilerek. Bush demişti senin Bush. Evet aynen. Ya benden George'da ya terörden yanasın diye. Aynı kelimesi kelimesine e, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tekrarladı. Bir de bugün onlar diz çökecek ibaresine rastlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin e, birinci sayfasında Azerbaycan lideri Aliyevi ağırlamış ki dünyada da en e, özgürlüklerin geniş olduğu ülkelerden birinin Cumhurbaşkanı değil. Azerbaycan lideri e, <gülüyor> Ve o terörle mücadelede kol kola kararlık mesajları vermişler. Onlar diz çökecek. Terörü maşa olarak kullananlar, masumların kanları üzerinden hesap görmek isteyenler Türkiye'yi asla diz çöktüremeyecekler. Tam aksine kendileri diz çökecekler demiş Erdinç. Bu çö çöke, yani bu çöktürme e, meselesi ile alakalı e, genel itibariyle yani işte hükümete veya idare neyse yani karşı olan herkesin çöktürüleceği bu 1925'te de kullanılan bir sözcük oradan geliyor öyle anlaşılıyor yani Şeyh Said yani sonrasında şimdi bu hafta sonu Avrupa Birliği zirvesi var 7 Mart'taki anlaşma mutabakat Türkiye vize muafiyeti anlaşmasının ...onaylanacağı bir zirve olacak... ...tabii zirve öncesinde de bu... E, ...yani tutuklanan üç... E, ...akademisyenle ilgili bir... E, ...emrivaki e, var... ...yani bu, bunu gözden... ...kaçırmak mümkün değil açıkçası... ...şeyde 7 Mart'tan... ...önce de... E, ...zaman grubu e, kapatıldıydı... ...ya yani neyse işte... yani ...el konumluydu, kayyı matandıydı... E, ...bakalım... E, bu yani ikinci hamle Türkiye tarafından yani Ankara tarafından insan hakları e, diyen Avrupalılar e, bu ikinci hamleyi nasıl e, ele alacaklar ben e, açıkçası bir o yani etkilemeyeceğini gene mır edeceklerini ama e, sonunda bu kararın geçeceğini ama tabii Haziran'da e, dananın kuyruğunu kopayabileceğini e, düşünüyorum. Olmayacak mı yoksa? Vize'yi soruyor. Can merak etme canım ben sana ayarlarım. Tamam. <gülüyor> yani öyle bir durum varsa. Şimdi bu konuyla ilgili yani çok konuşuyoruz daha da konuşacağız herhalde en azından Haziran'a kadar. Bir, bir kitap var tavsiye ederim meraklısına. Serçin Avukat Serçin Kutucu'nun kitabı Avukat Serçin Kutucu. Avrupa Birliği'nde üçüncü devlet vatandaşlarının serbest dolaşımı, ortak sınır denetimi ve vize politikası diye bir kitap. 2013 ama e, o e, şimdi e, tekrar güncellendi. E, yani bu son olup bitenler e, yani son 70 tartışmalar, işte mutabakatlar bunlar çerçevesinde e, işe yarayabilir. Bakacağız tabii bu e, çatlak ses çıkacak mı ama izli izli olacağız e, zirveyi e, bakalım ne olacak yani bu mer, e, hoş gelişmeler değil e, en azından ha gene aynı minvalde unutmuyun unutmadan söyleyeyim bir son konuya girmeden önce mer bu e, saat on buçukta Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul'da. Bu dün tutuklanan akademisyenlere destek için oraya giden Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi evet. İngiliz vatandaşı Chris şeyi var davası var. Saat 10.30'da orada toplanılıyor. Çantasındaki HDP'nin ben... Nevroz davetiyesi nedeniyle gözaltmıyor. Çantasında oldu. evet Nevroz davetiyesi bulundurmuş. Allah Nevroz davetiyesi böyle bir samizdat veya gizli bir belge değil herhalde. Çünkü yani resmi daha kapatılmamış bir partinin çağrısı. Fakat bu arada o çağrı ile ilgili bir gelişme var. Sabah bütün etkinlikler yasaklandı pazar günü. Nevroz ilgili Nevroz etkinliği. Nevroz etkinlikleri evet. yasaklandı. Nevruz değil. Nevruz, Nevruz. herhalde resmi bir şekilde valiler hani ateşlerin üstünden atlıyorlar. Takım elbiseleriyle hani. evet. Evet. Can yani sen de atlıyor musun? Takım elbiselerimle atlamıyorum efendim evet işte. <gülüyor> Şimdi gelelim son meseleye. Ömer bu bu, bu patlama mahali. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tertemiz yapıldı biliyorsunuz, otobüs durakları yenilendi, asfalt atıldı, yani evet. cillop gibi Yamanardı. bir evet bir mahal çıktı ortaya hiçbir şey görmek yani tahmin etmek falan mümkün değil izler silindi temizlik yapıldı yani bu unutma ve unutturma adetimiz bizim 1915'ten bu yana malum. Ee, aynen sürüyor. Görmezden gelme, unutma yok canım ne oldu bitti. Üfle geçsin gibi. Ee, bu tabii çok beni çok rahatsız ed eden bir şey bu. Yani bu Türkiye'de zaten şöyle bir dönüp bakarsak Hiçbir ciddi hafıza mekanı yoktur yani böyle kötü hafıza ile alakalı tabi yani işte bir Diyarbakır cezaevi konusunda bir, bir girişim vardı hatırlarsınız hala var az kaldı orası otel oluyordu biliyorsunuz evet. ya boşverin şimdi bu hafıza mekanlarını falan Madımak'ta kebapçı olmuştu Böyle bir güzel bir beş yıldızlı bir otel yapalım demişti evet. vakti zamanında birileri Ondan sonra neyse onu kurtardılar şimdilik ama yok yani yok yani biz hiçbir de tam Avrupa'nın tam tersine aksine Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bu tip hafıza, hafıza mekanları yani insanın insana ee, neler reva gördüğünün hatırlanması ve bütün bunların bir daha tekrarlanmaması için e, gözümüzün önünde e, bulunan e, hafıza mekanlarının Türkiye'deki bu vahim yani marazi eksikliği e, meselesi ee, senin de bir şey çok önemli aslında bu konu yani artık süreyi maalesef bitirdiğimiz için bir cümleyle değineyim ama altını çizmen çok yerinde ee, Chris Hedges'in bu sıralarda okuduğum Savaş Bize Anlam Veren Bir Güçtür adlı 2011 kitabı yok 2003'te çıktığı kitabı ...de şey... ...bir beşinci bölümü tamamen... ...buna ayırmış ve yani... ...şeyin hafızanın çalınması... ...kaçırılması, haycak edilmesi ve... ...geriye getirilmesi konusunda... ...dünyanın dört bir tarafından... ...örnekler veriyor. Proho yani... ...köyünde şeyde... ...Bosna'daki de... ...aynen, aynen ama... Savaşan liderlerin gerçeği reddetmesinin sayısız örneği verdi. Hepsine tanık oldu. Trieste mesela. Daha Trieste'de Slovenlerin de karıştığı bir şey bilinmiyor. Ne oldu? Mesela ve böyle gidiyor. Arjantin'de kayıplar, böyle kelime hüsnü tabirler kullanılıyor işte. Kayıplar, kaçırılmışlar, nakledilmişler, faili meçhuller gibi. Ve Vasily Grossman da Rusya'da, Sovyetler'de Mesela kitaplarının yayınlanmasına Gazeteci. el konuyor. Romancı, yani, romancı, Saddam da yani Kürtlerle ilgili şey de hepsini örneklerini saymış. Şili'de, Arjantin'de, Brezilya'da, Cizre'de her tarafta. Cizreyi ben ekledim tabii ve bu yok sayılıyor, hafızadan silindiği zaman bitmiş oluyor Zaten bu oradaki şimdi orada yapılan operasyonlar sonrasında o tokileştirme ve yeniden imar falan bütün bunlarla alakalı. Aynen öyle, evet. evet. Yenisini yapacağız. Ben de Kundera'yla bitireyim. Milan Kundera şöyle diyor, insanın iktidara karşı mücadelesi, hafızanın unutuşa karşı evet. mücadelesidir. Evet, aynen öyle. E Cengiz çok Hayırlı teşekkür evet. ederiz. De, gelecek hafta programımız yok çünkü yok. destek evet, kampanyası radyo var, destek. var o, orada, 20 yıl bu. Evet. Ülkede ve bu şehirde 20 yıl ayakta kalan Kulpcu Radyo ne Nicesel demektir? Öyle. Onu konuşacağız. Çok ederim. Nice 20 yıllara diyelim. <gülüyor> teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Evet birazdan bir aradan sonra da bir konuğumuz olacak Mehmet Atay'la 18 Mart aslında tam 145 sene önce 18 Mart 1871'de bir saldırıyla başlayan ve sonradan da Paris Komünü diye adlandırılan bir demokratik sosyalist halk hareketinin Sonra kanla ve ateşle bastırılması Paris Komüniti'ye tarihe geçti ve günümüze kadar da fevkalade önemli uzantılar bırakarak hala tartışılan pek çok hakların yeniden ele alınmasını sağlayan bir olay var. Bunu iki gün boyunca şimdi Mehmet Yeyinci, Mehmet Atay'la da konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve saat 9.37 biraz önce sözün ettiğimiz gibi Mehmet Atay'la beraberiz ve Paris Komününü konuşacağız bugün ve yarın bu saatlerde çünkü 145. yıl dönümüne de iki gün kaldı. Evet, 18 Mart. 18 Mart'ta başladı. Hoş geldiniz Hoş bir buldum. kez Hoş daha geldiniz. buluşmak. E, bu kaç zamandır, senelerdir konuşuyoruz bir de Paris Komünü'nü, evet, evet, muhakkak evet. konuşmalıyız diye bir türlü denkleştiremedik. Nihayet bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Valla ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Nihayet her karşılaştığımızda söylediğimiz şeyi eskilerini diyeceğim kuvveden fiile çıkardık yani. Evet. Kuvveden fiile çıkardık. E, aslında ben e, konuya girerken önce Açık Radyo'nun 20. yılını Istiyorum. çok teşekkür ederiz e, bu gerçekten Türkiye'deki radyoculuk olarak iletişim olarak medya olarak çok önemli bir şey olarak görüyorum sizi zaman zaman gördüğümde de hep söylerim e, neyse başkaları görmüyor yüzünüzü e, söylemek gibi söylemek gibi olmasın ama <gülüyor> yani e, bizim kuşağın somut bir iş başaran e, arkadaşlardan birisi en başta e, sizsiniz onu söylemek istiyorum bu çok büyük bir başarıdır çünkü bu başarının arkasında bir imece, bir kolektif çaba var ama bunun amiral gemisi durumunda olan Ömer Madra var. Bunu belirtmek istiyorum. Ve Buradan da şimdiden dayanışma için bütün herkese ben de çağrı yapıyorum. Bu radyo mutlaka yaşamalı. Çok teşekkür ederiz. Zaten belki sizinle de lütfedersiniz. Memnuniyetle, memnuniyetle. 20 yılda açıkladığı evet, ne evet. demek gibi bu evet, genel evet. tema olarak bu evet. seneki şeyde Çok bunu yapacağız. Ben de paylaşırsınız, böyle bir şeyle paylaşırsınız. Evet. Çok mutlu oluruz gerçekten. Şimdi, evet, Kombine konumuz dön. komün olunca e, aslında ben 19. yüzyılı böyle bir ayaklamalar yüzyılı olarak e, görüyorum. Ama bu 19, 1789 Fransız devrimini daha önce Amerikan devriminde sayarsak dünyanın çok hızla değişmekte olduğu, büyük kitlelerin e, şey, tarih sahnesine çıktığı bir dönemi kapsıyor. Ondan da o zaman da 1871 Paris Komunu'nun öncü sarsıntıları diyebileceğimiz şeyden kısaca bir söz etmek gerekiyor. Nedir bu? Ben şöyle değerlendiriyorum bunu. Fransız devrimi bir Burcuva devrimidir. Hepimiz bildiği. Bu Aynı zamanda bir yurttaşlık, vatandaşlık mücadelesinin geniş kitlelerin vatandaş-yurttaş olma mücadelesinin de bir seyidir. Ee, 19. yüzyıla evrildiğinde bu, bütün bu devrimlere ayaklanmalar yurttaşlık kadar Paris Komünide iyice taşlanan bir yoldaşlık sürecine de bir sınıflaşma. Kendisi için sınıflar sınıf olma sürecine de beraber giriyor. O bakımdan... Çünkü bakıyoruz İngiltere'deki çarçist hareketler, 1830'da e, şeyi, hanedanı yıkılma devrimi, 1848 işte Marx'ın Engels'in manifestonun e, arkasından gelen devrim ve ayaklamalar hepsi hem bir yandan yurttaşlık oy hakkı, e, demokratikleşme için verilen mücadele. Diğer taraftan da e, İşçi hakları, emekçi hakları olarak yani 8 saatlik iş günü için mücadeleden tutun da her türlü işte Fransız devriminin ünlü şeyi özgürlük, eşitlik, kardeşlik, kardeşlik. sloganının atıldığı bir dönem. İşte bir 71'de biraz buna kardeşliğin yanına yoldaşlık da beraber ekleniyor evet, öyle oluyor. diyorum. Bir yani. de kadın meselesi evet, de burada tabii burada ya, en önemli şeylerden birisi şu 19. yüzyıl hatta Fransız devriminde filmlerinde bile çok yoğundur bu. Her ne kadar birçok şeyde çok, şey çok önem çıkartılmasa da asıl bir kadınlar devrimidir diyebiliriz. Çünkü anlatacağımız komünün yenilgisinden sonraki şeyde bir İngiliz gazetecinin Londra'ya telgraf çektiği bir telgrafta şöyle bir metin okumuştum bir yerde. Barikatların arkasında ölen binlerce kadın emekçi var, kadın devrimci var. Diyor ki Tanrım Fransa kadınlardan mı ibaret yoksa? diyecek evet. kadar da kadınların o kararlı mücadelesini bu aynı zamanda da belki feminizmin en temel kökleri o döneme dayanıyor. Evet, bu son evet. derece önemli ve gözden de zaman ya yani kaçırılıyor demeyeyim ama pek göz önünde bulundurulmayan bir usul. Aslında yani hep konum, öyle olmuştur. Biraz yani. bu erkek egemen olay kolay kolay yıkılmıyor. Boşeviklerin içinde bile olmuştur. Ben hatta o da aklıma gelir Eminçe şey açılmışken 1910'daki 12'deki e, bu, ...bu Bolşevik Kongresi'nde... ...Bazel'deki kongrede... ...Aragon onu romanında anlatır, çalardı... ...Bazel'in çanları diye... ...orada yine işte Kolontaylar, Kılara etkinler ...en önemli önerileri getirirler... ...en şey yaparlar ama sonuçta... ...çıkan a, ana metinde... ...çık romanın bitirdiği için de anlatır onu... ...onların fark fazla esamesi okunmasın... Evet, ko -ko -ko -ko komünde de öyle... Evet, komünde de öyle... ...yani evet, komünde yani özellikle birkaç tane tip var ki... ...onlar çok müthiş... E, ...kadınlar... Ve son ana kadar yani komünün yenilmesine bir hafta öncesine kadar bile müthiş şeyler yapan e, şeyler var. E, Elzabet e, Dimitriyev ya da Dimitriyeva denilen bir Rus kadın var. E, sonrası Louis Michel var. Louis Michel var. Evet bunlar çok e, önemli. Hele Louis Michel için e, e, Verlen'in bir baladı bile vardır biliyor musunuz? Onu Say'den bir not almıştım okuyayım. Verlen diyor ki sert, cesur ya da ürkek yoksulu sever o yoksulun beyaz ekmeğindeki olgun buğdayı biçen oraktır oraktır o diyor. Ya müthiş bir şey Çok... yani. O bakımdan kadınların e, yenilmiş hakkını bugün de biz yine de e, ve hala evet. da ele ülkemizde bu kadınlara yapılan bunca eza, cefa ve baskı ortamında no, bir kez daha o dile getirelim. Ben de izninizle bu Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında da çok hoş bir yer evet, ayrılmış komünist kadınlar diye. Evet. evet. E, ya yani, komüncü kadınlar diyor. Bütün iktidar mahallelere verildi. Her mahalle bir meclisti ve her tarafta kadınlar vardı. İşçi kadınlar, terzi kadınlar, fırıncı kadınlar, aşçı kadınlar, çiçekçi kadınlar, bakıcı kadınlar, temizlikçi kadınlar, ütücü kadınlar, büfeci kadın, büfeci kadınlar. Düşman kendilerine bir sürü görev yüklemiş olan toplumdan kendilerine vermediği hakları talep eden bu ateşli kadınlara yangın çıkarıcılar anlamına gelen petrolöz adını takmıştır diyor. Evet. Kadınların kundakçılık. Yani evet, kundakçılık evet. Kundakçılar diyor. Kadınların oy kullanması talep ettikleri haklardan biriydi. Bir önceki 48 1848 devriminde ...komün hükümeti bire karşı... ...899 oyla bir oy... ...hariç oy birliğiyle bunu evet, evet ...tekrar evet. yükleniyorlar... ...ve evet. daha sonra bozguna... uğradıklarında karşısında savaştıkları... ...iktidarın intikam saati gelince... ...binden fazla kadın askeri... ...mahkemelerde yargılandı... ...biri de Louis Michel'di... ...işte bu anarşist öğretmen... ...mücadeleye eski bir karabinayla katılmış... ...ve çarpışmada yeni bir Remington... ...tüfek almaya hak kazanmıştı... Nihai karar anında ölümden kurtuldu ama onu çok uzaklara gönderdiler. Yeni Kaledonya'ya gitti sürgün evet, edildi. Evet müebbet hapse, başka bir... hapse e, bu mahkum ediliyor. Böyle yani bir özelliği var. Evet orada da onu karşılayan evet. Yeni Kaledonya'da evet. yerliler... E, şey demiyor yani giderken evet. gün arkadaşlar oradan sağ çıkamazsın demişler uzak hmm, sömürge hmm, tabi. Evet. Fakat o adalara gönderdiler evet. ya bir kısmını Fransa sömürge adalarına da evet. gönderdiler. yeni kaledonya işte o yerlilerin dilini öğrendi selbaya daldı ve sağ çıktı diyor yerliler ona üzüntülerini aktardıktan sonra oraya niye gönderildiğini sordular yoksa kocanı mı öldürdün <gülüyor> dediler <gülüyor> Onlara komünle ilgili her şeyi anlattı diyor. Ah şimdi tamam demiş geldilerdes. Demek ki sen de bir malupsun aynen bizim gibi. Evet. <gülüyor> evet. O müthiş bir <gülüyor> gerçekten. Böyle müthiş bir şey o aynalardaki o da değil. Yani e, şöyle demek lazım. E, galiba e, hani tarihi hep galipler yazıyor. İşte tarih deyince de tarih diyor hep savaşlar ve kahramanlar anlatılıyor ya. Evet. E, bu anlamda kadınlar anlatılan tarih biçiminden, Tarih yönteminden dolayı da hep ikinci plana itiliyor. O bakımdan da öyle bir yanlar var ama kesinlikle bütün 19. yüzyıl boyunca hatta Fransız devrimi boyunca kadınların inanılmaz bir şey var. Çünkü ben bunu kendi biliyorsunuz. Ben hani geçmişte işçi sınıfı mücadeleler falan da anlattık burada evet, evet, 15-16 Haziranları, 1 Mayısları. Şunu biliyorum. E, işte 50 yıldır ben bir bu işçi ve emekçi mücadelenin içerisindeyim. Aynı zamanda bir sosyalist olarak da. Orada grevlerde, direnişlerde, 15-16 Haziran'da büyük işçi ayaklanmasında diyeyim, Türkiye'deki diskin kapatılmasına yönelik yaptığı ayaklanmada kadınların direncini ve o herkesin çok şey yapmadığı dönemde erkek işçilerin hayretle ve hayranlıkla izlediklerini bilirim. Yani birçok daha önce bir programda anlatmıştık onu. Buradaki kurulan tanklarla kapatılan yollardan mesela vilayeti tanklarla kapattılar üzerinde o fotoğraflar vardır o günlerin evet. fotoğrafları. Hep kadın işçilerdir geçen. Hatta bir tane hamile bir kadındır. Yani inandıkları zaman. E, kesinlikle Dur, dönüşü olmaz. Sonuna kadar giderler. Erkeklerdeki ikircimlilik yoktur. Yani <gülüyor> çok laftır ya erkek gibi ol filan da iyi ki değiller. Yani kadın gibi oluyorlar. Yani. <gülüyor> evet. evet. Evet yani yapalım. Paris Komünün en e, önemli noktalarından evet. biri. Peki evet. bunu, bu şartları hazırlayan şeye de birazcık e, evet, değiniriz. Evet. Şimdi, şimdi e, bu Özellikle 48 devrimindeki ilgiden sonra işte Marks'a Louis Bonaparte'ın 18. Brümer'inde yazdıran e, 3. Napolyon'un bir darbesi var. Evet. Şeyde, Fransa'da. Bu, bu, darbe. Bu yapıyor. sivil darbe. Ne kadar <gülüyor> her tarih niye bu kadar çok tekerrül ediyor anlamıyorum yani. <gülüyor> ben de. <gülüyor> Giderek bazı hemen çağrışıp başka şeylere günümüze kadar geliveriyor. O süreçte de tabii Bonaparte'ın bu üçüncü ee, Napolyon'un giderek bütün o sivil darbe süreci sonrasındaki iktidarının zayıflaması, Fransa'nın giderek e, işsizlik ve bu grevler ve direnişlerin artmasıyla beraber yıpranmaya ve iktidarını kaybetme sürecine yaklaşınca e, Prusya'ya karşı savaş ilan ediyor. Bu bütün değerde bu savaş ilanının amacı her zaman diktatörler böyle yapar zaten. Eee Geniş kitleleri arkasında ıı, tahkim etmek ve onunla bir kendilerine göre bir ulusal tırnak içinde söylüyorum bir bilinç yaratarak hem iktidarını güçlendirmek hem de o sorunları geri plana itme ile ilgilidir. Bu ıı, süreçte ama o kadar resmen Fransa'yı ateşe atmıştır çünkü ne yeterince bir Hazırlıklı ordusu vardır. Ne yeterince bütün bunları yapacaktır. O turnu ki Papalönge, tam bir panik halidir. Çünkü o Prusya'ya savaş ilan etmesi. Ve ünlü Bismarck biliyoruz. O karizmatik lideri. Fransa'yı e, işgal etme. Paris'i kuşatma noktasına kadar gelmiştir. İşte verdiğinde Sedan'da özellikle çok ağır bir yenilgiye uğrar e, Fransa. Ve bunun üzerine de ulusal muhafızlar. Kendi içlerinde örgütlenmeye başlarlar ve ulusal muhafızlar denir. Vatansever, yurtsever insanlar. Bu sefer orada yani Fransa'nın yenilgisi olunca debinden sözünü ettiğimiz yurttaşlık ve yoldaşlık iç içe girer. Hepsi hem vatan savunmasını hem sıvınıf savunmasını bir arada götürür Fransızlar. Ve ulusal muhafazaların öncülüğünde Paris kuşatılır. Bu kuşatma bir de şeyler vardır ayrıca. E, gönüllüler e, Ordusu da vardır. 30-40 bin civarında bir güçleri vardır. Hatta tabii mütareke yapıldığında Fransa ile Almanya arasında silah bırakışma olayı var. Topları falan her şeyi bıraktırır. Ama bu arada ulusal muhafızalar ve bu emekçi gönüllüler o topları direniş için savunma için kullanabilmek için Montmartre tepesine kadar taşırlar. Şu ünlü bugün herkesin turistik olarak gittiği, her gün yüz binlerce turistin gelip geçtiği Önce ressamların Seyoloğlu, Montmartre yani, tepesi, evet. en tepesi yerde, deki yerde ben de oraya birkaç kere gittim ne zaman çıksam orada ressamlar falan ilgim çekiyordu ama hep aklımda o komünciler. Benim e, de gelip, aynı, aynen, aynen en, aynı şeyi duygudum. yaşadım. Tarihle evet. benzerlikler dediniz. sözünüzü kestim Louis Napolyon yani kendisi Louis Napoleon Bonaparte işte Adı Napol bildiğimiz Napolyon'un da kardeşinin oğlu. Yeğeni. yeğeni, yeğeni evet. Evet. Evet. Son derece başarısız bir hayatı varmış aslında. Fakat o yani hatta maskara böyle. Kifayetsiz şey, muhterisler zaten aynen, tarihte yani, hep böyle. Soytarı, oynadı, diyorlar. soytarı cinsler. <gülüyor> Fakat çok ilginç. Son derece iyimsermiş ve ekonomik kalkınma. ...kendi yönetimi altında bütün Parislere zengin yoksul e, çok büyük bir kalkınma getireceğini düşünüyormuş. Bu Merriman'ın yeni çıkan bir kitabı var. Yani yeni dediğim bir iki sene oldu Massacre diye. Evet. Paris Komünün'ün hayatı ve ölümü diye. Orada yazıyor ve diyor ki... şimdi evet. e, ...her zamanki gibi o çok mütevazı kişiliğiyle diyor, bir ara hapse girmiş... ...oradan yazıyormuş... ...bazı insanlar var... ...bu insan ırkının... ...kalkınması, yükselmesi için... ...mahkum, öyle insanlardan... ...biriyim evet. ben de işte evet, demiş. Evet. Yani. İşte tam bir şey... ...kifayetsiz, muhtelis psikolojisi yani. Evet. evet aynen öyle. <gülüyor> Tabi bu... O... ...sivil darbe sürecine girdiği zaman... ...ünlü bizim Victor Hugo'da karşı çıkıyor. Fransa evet. Aydın'a da birçoğu karşı çıkıyor evet. zaten. da onlardan birisi. Ve onun için de Belçika'ya sığınmak zorunda kalıyor... ...o süreçte. Daha önce de 30'larda hanedanın yıkılışını... ...Victor Hugo... ...savunuyor. E, o bakımdan da Victor Hugo zaten... komün sırasında 1870'te ...tekrar Paris'e... ...geliyor. Bir af sonrasında... ...geliyor komünü de destekliyor. Ayrıca Hugo. Hani o tarafında da açılmışken söz etmek istiyorum. E, Hugo destekliyor ama tam bir komüncü falan da değil. değil evet. Ama çok tabii büyük bir insan. Fransa demek adeta karizmatik bir Entereski kişiliği var. Işte yani. e, ve şeydir. Vicdanlı, yani sorunlu. onun eleştirilerini bile komüncüler içselleştiriyorlar. Ve ona hep saygı duyuyorlar. Hatta ünlü e, mimar vardır ya Paris'i yeniden düzenleyen. Osman. Marika, evet Osman nın sokağındaki adını çıkartıp Viktorya Sokağı diye komünciler koyuyor. Mesela o kadar da saygı duyuyorlar. Sonra da zaten kominden sonra o da tekrar Brüksel'e Belçika'ya kaçmak zorunda kalıyor. Orada yaptığı mücadele ise tabii Belçika'da da çok bilindiği için komincilere orada sığınma hakkı tanınması için Belçika hükümetiyle müthiş mücadelelere giriyor. En sonunda kral bunu bir kararnameyle sınır dışı ediyor mesela. Öyle insanlar da var yani sonuçta. Yani bu arada Osman konusu tabii son derece ilginç. Evet. Yani bütün o barikatlar kurulmasın diye işte Tabii tabii. İçi sınıfı da nelere da, etkiliyor? Açan neler bir adam etkiliyor? sonunda ama bu günümüze de gene çok. Tabii, Kentsel tabii, tabii, tabii. dönüşümün şu anda yapılan şeyler birçok ve Türkiye'de bitenler, de, de e, e, aynı şey, Osman aynı, şey, aynı şekilde. O da evet. amansız bir zaten aristokrasi savunucusu. Yani halktan nefret eden biri. Bazen siyaseten bazen de rantla dayalı olarak işte AVM'ler yapıyorlar. Kendilerine yapıyorlar. göre değiştiriyorlar. İlk AVM'leri evet, evet. Gezi yapıyorlar. sırası da Gezi de bundan kaynaklanmadı mı? başlangıç gece itibariyle zaten. Evet. Çok ilginç. Tabii yani. Başka bir şey daha var. Ben şunu düşünüyorum hep Ömer Bey. Tarihte ki olayların birçoğu şöyle gerçekleşiyor. Yani çok basit bir şeyden başlamış gibi oluyor ama bir tarihsel arka plan oluyor ve o olay birdenbire başka bir boyuta geliyor. Mesela bizde en son gezi direnişi öyle bir şeydir. İşte 15-16 Haziran öyle bir olaydır. Hatta şu 3-5 sene önceki tekel direnişi bir bir kadro meselesinden başlayıp birdenbire ...Türkiye'yi kapsayan, tekel direnişi diye Ankara'da çıkan ve bütün evet. toplumu benimseyen bir şeye dönüşüyor. Barişse Fransa'da da bu komün sürecinde de bazı şeyler böyle basit bir şeymiş gibi başlıyor... ...ama onun bir arka planı olduğu için yani öncü sarsıntılar olduğu için bir anda başka bir boyuta geliyor. Hatta meşrutiyet için böyle öyledir. Firzovik'te bir toplantı yapıyor, Sırplar diye bir laf çıkar. İş büyür ama birdenbire o, o büyüme şeye dönüşür... Meşrutiyet istemeye dönüşür. 1903'e Niyaziler daha çıkar filan. Evet. Ve bambaşka boyuta gelir. Yani buna çok benzer ilginç aslında. Çok ya. O, Osman, Baron Osman bir azazlı bir şeymiş zaten. Soylu işte sözüm ona. Evet. Ve yani yuz, iki buçuk milyar franklık bir borçla bırakmış. Yani o projeler yeniden evet. dönüşüm, kertsel evet. dönüşüm projeleri. Ve onu ödeyemediği için de zaten morge evet. bal, balonu patlayınca asıl komüne yol açan. Evet. Morge. <gülüyor> bugün, <gülüyor> bu, bugün de bu, patlamak yeniden bir daha patlamak üzere. Balon patlamak evet, üzere. Yani bu çok inşaat var ya, şey. ya şimdi inşaat sektörü ha ilanlar çıkıyor ha O Türkiye'de de bir daha patlamak üzere gene evet, morge. Başka şeylere de yol açarsa. Osmanlı var. Ya. Osman dilerim, dilerim onun da şeyleri gelir arkası gelir de. ...başka, Türkiye başka bir yere doğru evrilir Yoksa gidişimiz... E, yok. ...ayrı alamet değil. Ama yani. hazırlıklar da yok mu mesela karşı tarafın daha doğrusu... ...iktidarın hazırlıkları da yok mu? Ben de şey kitabına baktım... E, ...Alistair Horn'un kitabına baktım... ...Paris Komünü ile alakalı evet. ufak bir göz evet. gezdirebilme şansı buldum. Orada şeyden bahsediyor... ...1940'ta Naziler Paris'e doğru giderken... E, bir yandan da Paris'in içerisinde bulunan silahlı kuvvetler de çekiliyorlar Bordeaux'ya doğru. Evet. Ve ardından da Dunkerque'ye Gidiliyor. Evet. Ama şeyden korkuyor mesela Paris'in başında güvenlik kuvvetlerinin başında olan kişi. Biz çekilirken Naziler gelmeden önce bir e, komünist darbe yapılabilir mi? Evet. Evet bu evet. şeyde evet. de vardır zaten. Bu yüzden de 15 bin kişilik bir e, polis örgütünü Naziler'e bırakıyorlar. Ve Tabii. daha önceden de irtibata geçip bakın elinizin altında 15 bin kişilik bir güvenlik kuvveti hazır olacak tanzim edilmiş olacak ona göre diye de ufak bir iletişime geçiliyormuş İşte o sırada korku bu kadar büyük evet, bir korku. -Tiers ya, -Tiers, evet. T TİERS başbakan dur ya. TİERS'ın başbakanlığı sırasında e, bakıyorlar ki Parisi emekçiler, işçiler savunuyor. Hemen Bismarck 60 bin civarında savaş eserini Tierson emrine veriyor. Evet, yani kendi ülkelerine kişi, de sıçrayacağını sınıf biliyor. Evet. Işte, sınıf, tam tam anlamda. Evet. Yani. karşılıklı iki sınıf tartışması var. Yani evet, evet. burada da çünkü Brüksel'den, e, Sey'den, e, Belçika'dan, Hollanda'dan gelen devrimciler var, emekçiler var. Hatta bizden de daha sonra belki yarın söyleriz üç e, yeni Osmanlı aydın da Mehmet Emin Bey, Reşat Bey e, ve Mustafa Hı -hı. Nuri Bey de o bizim Paris Kabininde varlar ve yeni Osmanlıların kurucuları bunlar Namık Kemal'in de en yakın arkadaşları hatta onlar oradan Namık Kemal İbrahim Kasi'ne haber geçiyorlar... Hı -hı. Ay öyle bir yara da var yani. Çok ilginç. Abi. Evet. Yerin evet, evet, Ben evet. bir de şeyin üzerinde durmalıyım gene günümüze tarihten ışık tutacak evet. olarak tam bir polis devleti var aslında Tabii. yani hafiyeden geçiyor e evet. rahmet evet. okutacak evet. kadar evet. Evet. Evet. yani 10 bin yani şöyle diyor mesela Paris'te bu şeyin kitabının ön sözünde prologunda Meriman'ın e, e, polis şeyi şefliği 170.000 yetmiş bin şeyini tutuyormuş evet. işini kaydını tutuyormuş ve o dönem için müthiş bir şey yani. bir rakam evet, yani evet, ve evet. E, polisin sayısı da sadece 20 yıl içinde 750'den 4000'e çıkmış ve sayısız hafiye var. Onlar da tutulamıyor. Ya bir faydası oldu bunun diyor kitapta. Tarihçilere bulunmaz malzeme Çünkü M bütün konuşmaları yazmışlar. <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> Jurnallemek için. bazı öyle değil <gülüyor> evet. Bu Almanlar da biliyorsunuz şu müthiş arşivcidir. Hiçbir şey seyapmazlar. Evet. Şey e, atmazlar. Onun için de nazi iktidarı Çöküşünden sonra da bütün o belgelere dayanarak insanlar çok şey buluştur. Çünkü bütün arşivcidirler evet. hep aynı şeyler. Şimdi ben bu arada yeri gelmişken bir şeyden Söz edinmek istiyorum. Ben bir süre önce kitabın reklam diye Kitabı zaten reklam yapılacak bir kitap değil de Askeri yazılar diye Jacques de Goubert diye pek bizde bilinmeyen bir şey yayınladım. Bir kitabı yayınladım. O kitapta özellikle General Menar'ın bu Güyber üzerine bir şeyi var. 1790'da ölüyor zaten Fransa Yılmızı sırasında. Adamın bir özelliği var. Hemen iki satırlı ondan söz edeyim. Mesela nasıl birisi bu Güyber? Müthiş bir entelektüel asker her şeye dönünce. Çünkü mesela diyor ki Napolyon taktik üzerine deneme büyük adamlar yetiştirmeye özgü bir kitaptır. Bu kitaptan söz ediyor. Napolyon bunu söyleyen. Albay de Güyber'in eserleri benim zaferlerimin silah arkadaşlarıdır diyor. Washington, bu şey yürürken diyor, bu evet. yürürken, taktik üzerine deneme dahi bir eserdir Voltaire, Yani böyle bir adamdan söz ediyorum. Ee, General Menard'a da şöyle diyor: On yüzyılda alabildiğine yükselen ateş gücünden savaş sanatında yeni bir dönem açan öyle bir öğret çık çıkacaktır ki bunun peygamberi ver dahi çocuğu Napolyon. Ve Kuramcısı da Kuramcısı da Kurozevit olacaktır diyor. Ama şimdi bu adamın bu yani askerin as öncüsü yani. Evet. evet. Aski bütün modern orduların, modern askerlerin öncüsü. Ama bu adamın 1789 Fransız devriminden 5-6 ay sonra bir e yazısı var. Devrimcilere hitap yazdığı bir e yazı var. Zaten 1790 yılında da ölüyor adam. Ama o kadar Herkes adamdan tedirgin ki... adam mezarı bile yok. Bir kilisede bir yere gömüşler. Bugüne kadar aile de Hiç kimse istemiyor çünkü yani. Bak bu çok enteresan bir şey söylediğin. Ee, okuyun bunu ben mutlaka önem veriyorum çünkü. Ee, henüz zaman çok geç olmadan, Fransız devrimcilerine söylüyor ki olmadan... Halkın kollarındaki emekten başka hiçbir şeyi olmayan en yoksul kesimiyle ilgilenir. Bu zincirlerinden başka ya da çağrıştıran bir şey. Evet. evet. Bu pek önemli kesimin sizlerin aranızda herhangi bir temsilcileri yoktur. Çok önemli. Sözcülerimizin üzerlerinde pek çok söz ettikleri kararnamelerinizin hiçbiri... ...bu sayıca pek kalabalık insanların acılarını dindirememiştir. İtiraf etmek ve görmek gerekir ki bu yoksul yığınlara... İnayetleri ve nesnel bağışlarıyla aristokrasinin ve ruhbanların tüccarlarla kıyaslandıklarında çok daha fazla yardımları ve destekleri olmuştur. Sizden daha fazla yardım etmişlerdir. Onların zenginleşmekten ve lüksten uzak tuttunuz. Bu yaşam biçimini bir kader olarak algılamalarını ki hala öyle ve buna alışmalarını sağladınız. Onları yönetimin kötülüklerine karşı uyardınız ve ayağa kaldırdınız. İşlerinden ve güçlerinden uzaklaştırdınız. Dahası onları silahlandırdınız ve şimdi de bu zincirinden boşanmış girdaptan, iktidar mücadelesinden uzaklaşarak e, esetsizce kulübelerine dönmelerini istiyorsunuz. Yasalarınızın bunu sağlamak için yeterli olduğunu sanıyorsunuz. Ve onları hakkında bunca bilgilendirdiğiniz ihtilalden, kendi paylarına düşeni almaktan vazgeçirmeye çalışıyorsunuz. Bunları iyi düşününüz ve bu dev kitlenin doğal haklar, doğal haklar taleplerini size yönlendirmesinden ve sizleri o inanılmaz ağırlıkların altında ezmeleri olasılığı karşısında korkudan titreyin istiyor. Şimdi öngörü. tam 100 yıl önce müthiş bir öngörü evet, bu adam evet. söyledi. Paris Komünü beni bunu okuyunca yıllar sonra... Birden kabağın şimşek çöktü. Müthiş bir kehanet sanki. Evet. Yani ve söylüyor. çok evet. net bir sınıf sanat. Evet. Yani evet paçabra, bir asker bu adam. Ne askerler varmış demek ki. Evet, Paçavra toplayan çocuklar <gülüyor> ve evet, e, şeylerin evet. kadınların falan içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı şartlar. Yani evet, e, anlatılamaz evet. boyutta. Zenginler bir tarafta, Paris, Paris öyle de paylaşılmış zaten. Evet, evet. evet Atısıyla evet. doğusunda. Versaycılar ve seyciler ve, evet, diye geçiyor. Evet, geçiyor. Evet. İnanılmaz şeyler var. Yani yoksulluk, sefalet, hastalıktan kırılıyorlar ve <gülüyor> hiç <gülüyor> ilgilenmiyorlar. Dickinson romanlarında evet, tutun, aynıdır. o şeyde Anatol Fransa'da bir sürü yerde Özellikle mesela Fransız devrimiyle ilgili filmlerde ya da 10 yıldızın filmlerinde o koku filminde bile müthiş bir o kadınların o şeyde bir pazar sahnesi vardır. Ben o koku evet. filminde en çok orasından evet, evet. etkilenmiştim. Kadın doğuruyor ve çalışmaya devam ediyor. Evet, Çocuk geri düşüyor. Falan yani. falan evet. da Emil Zola'nın hem romanda. Evet. Bir... Zola zaten en son Bozgun diye bir roman yazıyor evet. komünle ilgili. Evet. Evet, isterseniz burada birinci bölümü tamamlayalım Ahmet tamam, tamam. Bey. E, bitirirken de... Louis Michel'den bahsetmiştik. Louis Michel'in e, sözlerini yazdığı bir parçayla belki bitirebiliriz diye düşündük. E, yani Ertesi gün de internasyonelde bitiririz sonra e, Louis Michel için kantat albümünden. Evet. Çok de, güzel. Sözleri Louis Michel'e ait. Michel Bernard'ın bir parçası La Danse de Bombo. Yani bombaların dansı Evet, bir... Evet. Internasyonelde de çağrıştırıyor. Yarın da onu, e, onunla bitiririz. Onunla inşallah. bitiririz. Bir de tabii yarın belki de siz girmeden Leta'ın Le ah, de seris çalın. Evet. De, evet, da, evet. Kiraz evet, zamanı. Tabii. tabii. Evet zamansız da olmaz evet, Onu evet, yerine bırakalım evet. isterseniz. Yine yarın bir iki kadınlarla yine söz edelim bu Dimitri Yava'dan da bir evet, evet, şey söz ederim. Ufak bir de ekleme yapayım. Bugün verilmedik ama belki önümüzdeki 15-20 dakika içerisinde verebiliriz. Selahattin de hazırlıyor şimdi. Gazeteci muhabir Nevin Sungur'un Jinha editörü Asiye Tekin'le yaptığı bir röportaj var. Saklı şehirden sesler kısmımızı belki oraya taşıyabilir ve bu söyleşi 15-20 dakikalık sürecek bu söyleşiyi sizlerle dinletebiliriz. Bugün uzatmalı bir evet. açık gazete yapıyoruz. Neyse ben yapıyoruz. de şimdi yayınımına gidince hemen radyo zaten hep Kuklamın <gülüyor> dibinde, zamanında gideyim azo. Zaman. Mehmet Ertay, çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Üzere Sağ olun. Benim için büyük bir keyifti, mutluluktu. Evet, şarkıyı dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Nous, amis, chantons, amis dansons, la danse des bombes garde-vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille vole sur nous, amis, La nuit est écarlate, trembez vos drapeaux, vos enfants de mon monde, la vos enfants de mon monde, la, la, la vie le On se garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons. On se débouche, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. Oui, mon cœur, je le jette, à la révolution. 시갔스데